Oh, my God. Çıkkastı. Kainat bugün 18 Ocak Salı, yıl 2011, ay 1 gün, 18 Kasım 72. 1432 Hicri Sefer 14, 1426 Rumi Ocak 5. Günün Tarihi 101 yıl önce bugün, 18 Ocak 1910'da Sultan Abdülaziz tarafından Orta Köy'de 1865 tarihinde inşa ettirilen Çırağan Sarayı yanmıştı. İsmini Lale devrindeki Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın eşi Fatma Sultan'ın tertip ettiği ışıklı gece eğlencelerinin yani çırağan alemlerinin yapıldığı yerden almıştır. Çırağın Sarayı bugün onarılarak otel olarak işletilmektedir. Yemek listesi gün 18. Domates çorbası, terbiyeli etli kereviz, turşu, sütlaç. Büyük saatli marif takvimi. Oh, a hush, pretty baby. Babe. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Billy Stewart'a da bir günaydın demiş olalım. Dün doğum günüydü, pardon ölüm yıl dönümüydü 1970'te dün hayata veda etmişti 1937 doğumlu bir müzisyen. Çok belirgin bir skat dedikleri tarzda şarkılar söylüyor. 1960'larda büyük bir popülaritesi vardı. Hala da sevgiyle izlenen biri olduğu söylenebilir. Görshwin'lerin ünlü bestesi Summer bambaşka bir tarzda söyleyerek bir değişik yorum getirmişti. Çok beles tuvetada bir günaydın diyelim Summer Time. Dün olan yani günün yıl dönümleri açısından neler var? 1886'da kadınlar Şüküfezar dergisinde saçı uzun, aklı kısa deyimine karşı çıkmışlar ilk defa olarak. Gerçek olmadan daha şüpheler mi belirmiş? Bir mücadeleye girişmişler kadınlar o zamana kadar... <gülüyor> bu atasözü gibi kabul ediliyormuş. Bayağı ilginç aslında 1886 yine evet, evet. mücadele başlangıcı. Aynı zamanda Varşova gettosundaki ilk ayaklanma da 1943'te bugün Yahudilerin Varşova gettosunda Nazilere karşı giriştikleri korkunç bir sonucu olacaktır ama müthişte bir direniş gösterdiler. ...1993'te de Martin Luther King günü resmen Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bütününde 50 eyalette şey yapılmıştı. Resmen kabul edilmişti. Aslında Martin Luther King'in şu, şu sıralarda insan ne diyeceğini şaşırdığı gelişmeler de oluyor. Pentagon'dan bir açıklama yapılmış. Martin Luther King Jr. yaşasaydı Afganistan Savaşı'nı desteklerdi demişler. Artık yok artık dedirtiyor. Sence haklı mı Pentagon? Kesin desteklerdi. Vietnam'ı desteklememiş miydi? Desteklemişti tabii. Değil mi? Kore'yi de desteklemiştir. Yani Vietnam'ı özellikle yani en önemli laflarından birini söylemişti. Yani savaş yoksulların bir numaralı düşmanıdır demişti. Böyle şey yapmış bir de ilk otobüs boykotunu başlattığı sırada yani şey Rosa Parks o, o, ön, arka koltuğa geçmeyi reddettiği zaman o güne kadar da ismi pek duyulmamış bir protestan papazı diyor Martin Luther King Eduardo Galeano şey demiş aynalar kitabında otobüs boykotunu kendi kilisesinden de başlatırken şöyle açıklamış korkaklık şunu sorar. ...güvenli mi... ...menfaatçilik şu soruyu sorar... ...faydalı mı... ...kibir, kendini beğenmişlik şu soruyu sorar... ...popüler mi... ...destekleniyor mu... ...ama vicdan şu soruyu sorar... ...adaletli mi... ...ve o da kodesi boyladı diye... ...devam ediyor... Ondan sonra, ...bir yıldan fazla sürdü... ...boykot ama... ...önüne geçilmez bir dalgaya da dönüştü... ...diyor... Sonra da 1968'de savaş makinesi Vietnam'da siyahları yuttu derken bir kurşun papasking'in King'in yüzüne saplandı ve Fehbiya'ya göre o tehlikeli bir tipti diyor. Pentagon'a göre de tehlikeli olduğuna şüphe yok yani. Ama Afganistan'da savaş zamanı yaşıyor olsaydı. Afga Destekleyecekti. Ama bu zaten ölüler üzerinden sermaye yapma işi çok görülen bir şey işte. Atatürk yaşasaydı Fenerbahçeli olurdu. Bilmem neli olurdu. Şöyle yapardı hikayeleri ve ve bunun bir sürü benzeri. Kanuni yaşasaydı hiç hareme ayak bile basmazdı. <gülüyor> Mesela değil mi? Kanuni yaşasaydı o hürremi boşayacaktı ben söyleyeyim sana. <gülüyor> Gid bu gidişatla. <gülüyor> bu arada bir ilginç yıl dönümü de şey 2001'de Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi onaylanmış Türkiye tarafından. Taşatan çocuklar bunu biliyor mu acaba? Sanmıyorum bildiklerini. Evet ama sayılarla Türkiye diye de bir ilgili site var. Oradan da birkaç rakam bulduk. Bu da açık gazetede böyle bir şey zaman zaman yapabiliriz diye düşünüyoruz. Şöyle bir şey var. Türkiye'de Mesela güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocuk sayısı hakkında bir fikrin var mı? Bir senede. 2009 rakamları var elimizde. Kaç etti? Sadece. Bayağı bir etmişti ama tam sayı... 151.961 canım. 152.000 çocuk getirilmiş güvenlik birimlerine. Getirilmiş dediğimiz ne oluyor? Hani yolda buldukları bütün çocukları mı getiriyorlar? Ya çünkü öyle bir sayı çıkıyor Aa, da. Ben. Evet. Yani çok şaşırtıcı aslında gerçekten. TÜİK rakamları bu arada söyleyeyim resmi olan yani. resmi rakamlar Evet bu site buradan sayılarla Türkiye buradan resmi rakamlarla Peki ben sana şeyi de söyleyeyim ee, mesela çocuk ceza mahkemelerindeki dava sayısını biliyor musun Adalet önünde 75503 dava varmış çocuk mahkemelerinde bu da kayna bunu kaynağı da Adalet Bakanlığında e güzel. Yani bu durumda deminki iki sayıyı bir şekilde bir eşleştirmeye kalktığımızda her davada iki çocuk yargılanıyor. Evet. Aşağı yukarı. Kız yargılanmıyor pek. Erkek 6000 Evet. Erkek çocuklar. 71.215'i erkek bunlar. İnanılmaz bir rakam bu da. Sayılarla Türkiye epey şey öğretiyor. Bir de son olarak çocuk ağır ceza mahkemelerindeki dava sayısını biliyor musun? çocuk ağır ceza. Çocuk ağır ceza diye bir mahkeme olması hukuki tabii ama adil mi gerçekten? Ya yani çocuk ve suç kavramları ile ilgili hani pek teoriler çocukların organize ağır cezalık suçlar işleyebileceğini söylemiyor okuduğum kadarıyla. Öyle değilmiş işte onlar. Anladım. Öyle bakma ufak tefek göründüğüne. Evet, göründüğüne yalnız taş atmıyorlar. 7157 adet bu da kaynak Adalet Bakanlığı. 7.157 adet ağır cezalık çocuk sanık sayısı bu. Bunların da erkekler 5.537 kız sadece 191. Yani biraz Türkiye onaylamakla iyi etmiş tabii çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ni. Çok iyi etmiş yani çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi. Öyle bir şey mi varmış? 2001'de fakat pek... Korumak için içeri alıyor olabilir mi? Hani 160 bin çocuk içeride bayağı bir korumalı alanda demek bu bir yandan. Orada büyüyorlar zaten. Büyüyorlar. Böylece korunacak yaşı geçtiklerinde dışarı çıkabiliyorlar. Hani bir çeşit yumurta gibi. Koza. He, koza, yumurta. Böyle bir durum mu acaba? İyiymiş 160 bin bayağı ciddi bir rakam olduğunu düşünebiliriz evet şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde batıda çok daha rahat ulaşılıyor o yüzden biz alışık değiliz yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar böyle rakamlara biraz ben de ilk gördüğümde şaşırır gibi olmuştum doğrusu evet gelelim şimdi dünyanın haberlerine de biraz Tunus'ta ulusal birlik hükümetinde anlaştı diye bir haber vardı ama çok inanmamak lazım herhalde buna. Bir anlaşma olur gibi oldu sonra olamadı çünkü sonra oldu falan filan. Ee, ya tabi bir devrim durumu olduğunu artık adını bu şekilde söylemekte bir bence hiçbir sakınca yok. yok. Bana öyle gibi görünüyor ama Bu iyice başarılı artık. olur mu? Yeniden diktatörlere döner mi? İyi mi olur, kötü mü olur? Hiç kimse bilemez ama. Bir devrim devrimi. Hiç şüphe yok bence de. Yani, yani. aşağıdan insanların sokağa çıkıp ya e, dün bir miktar okudum da ortada İki tane temel hareket var sol ve sağ. Biri e, komünist hareket anlayabildiğim kadarıyla biri de Müslüman hareket. İkisinin de e, örgütlenebilme ihtimali çok düşük. Ülke baya babasının çiftliği gibi. E, i̇ki hareketin de şefleri zaten yurt dışında. Ortada örgütlü, organize hani bir e, ayaklanma başlatacak bir yapı yok. Baya insanlar çıkıp kendi kendilerine ayaklanmışlar, kendi kendilerine yapmışlar gibi Efeş. görünüyor. Evet tabi. Facebook, Facebook Twitter, Twitter, neyse sosyal medyalar. Sosyal paylaşımları kullanarak ama uzun süre ve en az beklediği yerden geldi Batı'nın odayı. Yeni hükümet kuruldu ve yeni ayaklanma diye de haber var. Bu da çok hoş aslında. Zeynel Abidin, Zeynel Abidin, Abidin, kabinesindeki eski bakanları getirince geçici hükümet halk olmaz demiş. Hı hı. Zaten Ama çok orada da bir gariplik var. Yani bir halk devrimi oluyor. Ardından he, o zaman savunma bakanı savunma bakanı olsun falan diye devam eden bir gariplik. Sence bu bakanlıklar önemli mi? Yani savunma bakanı, iç işleri bakanı, dış işleri bakanı bir de maliye bakanı görevde kalacak demiş. E Devamının zaten çok önemi yok. Devamı <gülüyor> küsurat oluyor. Yani hani herhangi bir devlet yapılanmasında. E başbakan da değişmedi zaten. Başbakanlık iç işleri, Dünyanın dış en reformist işleri devrimi. <gülüyor> <gülüyor> Maliye Bakan görevde olmadı ama. Kabul etmemişti. E, evet. Ardından e, yoğunlaşınca tekrardan sokak hareketi. O işi yemedi öyle. Ülke güvenliğini tehdit eden kimseye hoşgörü gösteremem demiş. Bu da hatırlatıyor mu sana eski adamı ya da başkalarını? <gülüyor> Fakat e, şimdi adam şeye kaçtı. Eski cumhurbaşkanı Zeynel abidin bin Ali Suudi Arabistan'da Evet Kali... bu arada kimdi binelli tabi Suudi Arabistan deyince e, bin Ali Aslında e, çok önemli bir modern insan bütün halkının Aydın Çağdaş e, iyi ve başka ne gibi kelimeler kullanabilirim bilmiyorum ama işte güzel modern, modern ha insanlar olması için ya yani elinde ne varsa hepsini kullanarak çalışan bir insan e, Gerçekten e, makbul bir karakter. Özellikle eğer işte Jacobenseniz, üstüne üstlük aydınlanmacıysanız, bir de laiklik falan gibi kelimeler duyduysanız Binali'yi seviyor olma ihtimaliniz var. Aslan gibi öyle tuttuğu gibi pençele, car diye dinin karanlığını tasallutunu yıkan bir insan. İşte 2004 seçimlerinde e, %99.44 oy aldığı zaman da Anayasa ne kadar huk popüler. Anayasa Hukuku Hocası Profesör Doktor Mümtaz Soysal da Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı yazıda Türkiye için bir örnek e, olmalıdır demiş. Hem de böylesi popülerlik bak hem laik, laik, hem laikçi, hem modern, hem aydınlanmacı, hem Jacoben hem de üstüne üstlük. 99 virgül bilmem kaç oy alıyor popüler. Düşme vardı ama oyunda. Hmm, belli oluyor zaten. <gülüyor> %99.48'den %99. %99.44'e düşmüştü. Bunu dikkate alaydı. Bugün bunları yaşıyor olmayacaktı gerçekten. Bu arada 28 Şubat sürecinde de tamamen şansa Google'da e, Tunus bakınırken bir baktım. Aa, bu Tunus Türkiye'de konuşulmuş bir dönem. 28 Şubat döneminde örnek Hı -hı. gösteriyormuş generaller bize. Bak ne güzel ülke bak bak diye. Bu arada tabii neyi örnek gösteriyor dediğinizde hani Tunus... E, Arap ülkesi olduğu için aşağılamaya yatkındır bilinçaltımız o yüzden söylemek lazım mesela insani endeks anlamında Türkiye'den daha iyi bir konumdalar refah anlamında dağılımları çok daha eşit tabi bu eşitliğin ne olduğunu tırnak içi söylemek gerekiyor çünkü aşiretler tarafından yönetilende bir ülke durumunda aileler ya da e, ama hani dağılım anlamında vesaire Türkiye gerçekten fark attığı noktaları böyle tık tık baktığınızda bayağı sosyal adalet anlamında daha iyi. ...olduğunu söylemekte mümkün. En azından iyi bir ben. <gülüyor> yani şimdi zaten işte... ...bol bir yağlı emirler... ...krallar... ...filan dolaşıyor... ...bütün ortalıkta. En beklemedikleri yerde vurdu... ...batıyı yalnız Fransa. Daha söyledim ya... ...dün söyledik ya... ...bir, bir saat öncesine kadar... ...tamam ben Ali iyidir filan derken... ...sonra izin vermedi... Ee, dün televizyonda gördüğüm bir adet anekdot vardı bu konuda. Fransa ne yapacağını hakikaten bilememiş. bineli uçağa binerken artık hani ülke elden gitti durumu. Ee, sonra da Fransa dışişleri ki şu anda Fransa'da eğlenceli e, konulardan biri buymuş zaten. Fransa Dışişleri Bakanlığı acilen e, bilgi yollamış Binali'ye. Durun isterseniz gitmeyin Fransız polisi yollayalım bastırmaya diye de hani Öyle ben de aprondaydım <gülüyor> durumu olunca zor olmuş. Öyle. <gülüyor> Ee, şey de güzel şimdi e, maalesef yani çok kan gözyaşı ve de henüz de demokrasi gelmedi. Yani demokrasinin tan yerinin armadığını daha sonra göreceğiz diyor Robert Fisk de yazmış. Yani Batı batı için aynı şey biz demokrasi isteriz diyor bütün batı ülkeleri olarak ve serbest seçimler adi seçim de isteriz Am, ancak bir şartımız vardır diyor bütün Amerika'sı da Avrupa'sı da Fransa'sı da İngiltere'si de aynı şey ister diyor Yani seçimlerde daima biz kimi istersek ona oy versinler isteriz diyor öyle ufak bir problem var. Cezayir'de 20 yıl önce oy vermediler hı hı. o olma Filistin'de bizim istediğimiz gibi oy kullanmadılar ama Lüb... bunlar yalan mı? Olmadı mı? Lübnan'da da olmadı. Evet. İstediğimiz gibi evet. o zaman biz de onları tehdit ederiz, yaptırımlar uygularız ve İran konusunda parmak sallarız. Bak ve ağızlarını da kapatın. İsrail daha fazla Filistin toprağı çaldığı zaman Batı Şeria'dan filan o zaman biz onlara parmak sallarız diyor. Gazetelerimizde böyledir diyor kötü yönetim, yolsuzluk vardır, otoriter bir rejim. insan hakları yoktur. Filan diye şey yaparız ama ondan sonra da trompetlerle, trompetlerle yeni yöneticileri yerlerine getiririz diyor. Yani Cezayir, Suudi Arabistan kadar zengin olabilirdi petrol ve doğalgaz ama tabii Ortadoğu'nun en büyük işsizlik alanlarından biri demiş. Ne sosyal güvenlik ne emeklilik hakkı hiçbir şey çünkü generaller İsviçre'ye yığdılar paraları diyor götürdüler diyor Cezayir'de ve polis zulmü her yerde işkenceler işkencehaneler devam ediyor yani şey bir diye bir laf varmış her altı kişiden biri gizli servisine yani bütün erkekler bütün ergin erkekler Gizli polisine çalışıyor diye de bir laf varmış. E, başka bir iş yok ki zaten. Yani hani e, eğitimli nüfus hiç fena değilmiş. Bayağı ciddi bir e, aslında eğitimli nüfus var. Ama velakin işmiş yok. Zaten işte 3-5 aile parayı götürüyor. Geriye de hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Şey de yok ya hani elmas ne bileyim koltran e, voltran. <gülüyor> petrol, doğalgaz hani turizm böyle bir var. Turizm. işte bir tek turizm var. Turizm dediğin de böyle bir stratejik e, durum değil zaten. E, gevşek görün ben gereken bir durum. Havalı gömlekli falan yapılıyor turizm. İki evet. e, iki şey dikkatimi çekti. Biri e, şey Counterpunch sitesindeydi. E, ne olduğuna dair. Asla e, aslında turizm temel gelirleri olarak görünüyor ve turizmde ciddi bir düşüş var. Son 3 senedir devam eden krizle birlikte. Bu son vurulan şey olmuş. Tabut civisi. Yani zaten 3-5 aile dışında... ...kimse de para yok. E, onlarda da... ...durum sarsılmaya başlayınca... ...çünkü temel girdi turizm... E, ...turist sayısında düşüş var. E, mevzu işlemez hale gelmiş. Bu işlemez hale gelmenin sonucu da tabii... E, ...büyük bir sevgi gösterisi olmuş. <gülüyor> Kucaklamışlar. Evet. İndipendint harika bir fotoğraf. Dev portreleri aslıydı ya her yerde... Hı -hı. ...Zeynettin Bin Ali'nin. Tam ortasından... ...yırtılmış bir poster... E, aşağıda eli görülüyor kalbinle tuttuğu eli yukarıda da gözleri görülüyor ama ortasında caart diye yırtılmış ya yani son derece hoş bir görüntü olmuş doğrusu. bu arada temel anladığım nefret noktası e, yine pek çok diktatörlükte olduğu gibi ya da pek çok e, böyle tek adam durumlarında olduğu gibi eşi e, baya nefret ediyorlar kadından onunla ilgili baya muhabbet var görebildiğim kadarıyla adamdan çok konuşuluyor denilebilir ee, dün Cengiz Aktar televizyonda e, Arafat'ı hatırlattı. Süha Arafat'la ne kadar yakın arkadaş olduklarını ve e, ikisinin de e, eşinin ne kadar e, ciddi anlamda aslında zaten e, şah olan durumlarının şahbaz olduğunu e, karıları sebebiyle falan filan anlatıyordu. mi çekti öyle. Evet yani bir buçuk ton altınla kaçmış zaten. Eşinden bahsedince birden aklıma geldi Leyla. Leyla gece geceyi hatırlatan bir kelime değil mi? Karanlıklar prensesi diyebiliriz yani. Bu durumda kendisine. Dünyanın en güzel isimlerinden biri Leyla da <gülüyor> bu kadınla birleşince iyi olmamış. Bence Binali. güzel olmuş. Bir buçuk ton. Leyla bineli Merkez Bankası'na gitmiş. Külçe altınları bir ay önce Dubai'ye kaçırdı. Bunu, bu bilgi nereden? Dün Ahmet İnsel'den öğrendim ben bunu. Hı <gülüyor> hı. Le Monde yazmış ve şeyden Fransız istihbaratından peki Fransız istihbaratı biliyor idiyse bunu biz Ahmet Tunus halkına da haber verse iyi olmaz mıydı yok bir buçuk? Ay size ya naif diyeceğim <gülüyor> Yapmaz diyorsun ha niye yapsın ya? bize ne bir buçuktan altınından el alemi ...adamlar kaç senedir ülkeyi almış... ...götürmüşler kimsenin gıgı gı çıkmıyor... ...altının ne olacak... Küsürat bak, saydı. ...bak bak bak <gülüyor> gidiyor diye ama... ...söyle uyarabilirlerdi diye... <gülüyor> ...60 milyon dolarmış zaten değeri... ...o kadar mı? Ha, yani öyle... ...hepitopu... ...hepitopu şey yani söyleyeyim. aileye yetmez... ...sonuçta bu insanlar şimdi mülteci konumundalar... ...günah... ...Dubaide ama en azından... Evet. ...kocayı boşar o ben sana söyleyeyim Leyla... ...boşamasına gerek yok... ...yani 74 yaşında kocası... ...sabretmesi lazım sadece... Aynı yerde değiller ki. A doğru. Öbürü Suudi Arabistan'da. Bu Dubai Dubai. Du doğru sen de haklısın. <gülüyor> Ama hani e, canlarını kurtardıklarını söylemek mümkün. Bence üstüne üstlük bir buçuk ton altını da e, son e, Kocasına soyduğun Kocasına yedirmez on. Um. Biraz yedirecek herhalde bu Niye? adam. E, ne yapacak bu adam bu yaştan sonra? Emekli oldu artık farkındaysan. <gülüyor> üstelik, üstelik maaş falan da yok yani. Suudi Arabistan'lar bakar ona. Suudi Arabistan niye aldı peki bu Jaco ben e, Lake e, vvvv başka ve, kimse almadığı için Malta dolandı. Yan ben benim başka iki sorum var. İkisine de an süratle cevap istiyorum ve bir, bir tek hakkım var. Deneyim. Birincisi Kaddafi çok üzülmüştü niye almadı onu? E Binali ailesini değil mi aslında tam da onun kafasında gayet keyifli çok bir başka çok üzüldüm sene bekleseydiniz dedi ama bir yandan da zaten bitmişti o işte işte gibi bir havası da yok muydu söylediklerini peki niye almadı bence adilik bir Arap dayanışması bir diktatör dayanışması beklerdik kendisinden değil evet mi? çok ayıp etti bu sorunun B şıkkı var bir de nedir B şıkkı kadafi insan hakları ödülü de verecek mi Binali'ye? Ee, bence hak etti. Yani Erdoğan'a verdi. Niye vermesin? Böylece Erdoğan'la eğlenebileceğimiz yeni bir konumuz. Daha olur bak başka kimler aldı diye. Evet, peki bu B'ye sorusun. Peki benim bir tane sorum var. Dur, önce ben bunu ikinciyi peki, de özür sorayım. Dilerim, özür dilerim. Ee, gerek Cum Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gerekse e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerekse de Dışişleri Bakanı Tunus konusunda neden şimdiye kadar bir açıklama yapmadılar? Ben bunu ben soracaktım. Rol <gülüyor> Ben de bilmiyorum. Bir tek şey yok. Erdoğan'ın bir açıklamamsısı var mı? Var var. Çünkü bir gazeteci soruyor işte Efendim, Tunus'ta da bir şeyler oluyor falan diye tam bir uçağa binerken nereye git, yani haberin ortasından yakaldım o yüzden nereye giderken bilmiyorum ama yani bir uçak kapısı durumu var. Ee, ne ne oldu ne diyorsunuz falan? İyi olur inşallah. Demiş. Neredeyse ama yok bundan iyisini söylüyor. Doğrusu çünkü şey diyor, bölgedeki işte yönetimler halklarıyla buluşmalı tabi yoksa böyle cart olur falan gibi bunu tabi daha nazini söylüyor ama bu kısalıkta belki çok bilmiyorum ama e, halk yaptıysa iyi olmuş gibi bir şey getiriyor bir yanıyla Bir ödül daha alabilir mi mümtaz şahsiyet ödülü? Arap dünyasının mümtaz şahsiyet <gülüyor> mümtaz ödülü. Mümtaz şahsiyet soysal ödülü. <gülüyor> evet o biraz karışık olabilir yalnız. <gülüyor> e, Tunus'tan alıyorsa alabilir yani niye almasın? Ya insanlar yalnız korkunç şekilde bedenlerini ortaya koyuyorlar can pazarı halinde yani. Mauritanya'da da bir kişi kendini yakmış, Mısır'da da bir genç kendini yakmış. Parlamento binası önünde diktatörler titr, titriyorlar ama şey diyor ki Robert Fisk, bütün o emirler yaşlısı genci, Suudi Arabistan'da ihtiyarı genci Ürdün'de, bir tane eski yaşlı cumhurbaşkanı Mısır'da genci Suriye'de. Böyle gidiyor bunlar. Domino diyor. etkisi hikayesinden sürekli bahsediyor. Evet. Şey anlamda domino etkisi var. Bu kadar sene Tunus'taki yönetim taş gibi dururken hasta bir kişi kendini yaktı ve en az beklemedik. En az bekledikleri yerden vuruldular. Evet. Onun için çok korkuyorlar. Batıllar da şey diyormuş zaten Binelli'ye. Medeni Avrupa'nın, çağdaş Avrupa'nın dostu. Doğru. Yani hakikaten çağdaş Avrupa falan değil ama kapitalist Avrupa'nın dostu yani. işte güzel bir tatil rezortu olarak orada insanları tutan falan neyse bir sürü şey söylemek mümkün ama... Bu arada Erdoğan konuşmasının tamamını buldum yani sözlerinin. Tam benim dediğimi demiyormuş. Yani ben daha olumlu algılamışım ama biraz daha olumsuzmuş. Tunus'taki gelişmeler yani daha kocu bir dil tutturmuş. Tunus'taki gelişmeler ve bu bölgelerdeki buna benzer gelişmeler... Aslında bir hareketlenmenin bu bölgelerde olduğunu ve dalga dalga yayıldığını gösteriyor demiş ve sonra da temennisini söylüyor. Temennimiz odur ki bunlar süratle aşılır diyor. Niyeyse yönetimlerin tabii ki halkıyla bütünleşmesi çok önemli, halkla kaynaşması çok önemli. Burada ben, buna benzer sıkıntılar var. Halbuki Türkiye'de yok biliyorsun. Erdoğan'ın yanına gidip derdini anlatabilirsin de ne istersen. Ben olayın sadece istihdamdan, işsizlikten kaynaklandığını düşünmüyorum. Bak buraları güzel ama. Bunun dışında birçok şeylerin olduğunu, özellikle hak ve özgürlükler noktasında birçok sıkıntıların olduğunu değerlendiriyorum. İyi o zaman. Hakikaten iyi bir açıklama yapmış. Bunların üzerine oradaki yöneticiler ve da değerlendirmelerini zaten yapıyorlardır demiş. İyi bu. Evet fena değil. Evet. Iyi. Ama tabii hani yine kendini görmeyen bir açıklama. Orada var, orada değil. Burada da var canım. Yani hani o kadar da değil. Tabii ki aynı şeyden bahsetmiyoruz. elden bahsediyorsak ama yani hani e, bir evet. cennet bahçesi değil durum. Neyse. Peki aradan ara verelim şimdi ve aradan sonra da e, şeyi de konuşalım. Bu İsviçre bankalarına yücük gün gitti. Sorma abi ya. Ee, Vallahi canım sıkılıyor dünden beri. Ve şimdi e, Julian de. Açıklayacağım diyor. 2 bin. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan 2000 bin kişinin bilgileri Wikileaks adlı internet sitesinin başından gelen yayın yönetmenine gitti. İsviçreli bir bankacı, banker Rudolf Elmer Londra'da törenle CD'leri teslim etti. 2000 bin kişinin adı var. Şimdi bir de onlar titremeye başlayacaklar. Uh, uh, uh, uh, uh. daha sonra gardiyanı gördüm ben diyor verileri pek çok tröst ee, sermaye yatırmışlar İsviçre'de vergi ödememişler çünkü tröst'e vakfa aitmiş yani ve kendilerinin gibi kullanmışlar çok hoş olacak açıklanması durumunda senin bir korku almış gibi görünmüyor demek ki. Yaz canım sıkıldı ama an da işime yarayacağını düşünmüyorum. Biz de durumu değerlendiriyoruz. Öyle diyeyim. Peki, arayı mütakip ölümleri konuşacağız. Maalesef Türkiye ile ilgili akıl almaz sayıda ölümcül haber var. Mezarlar var. Vur dedik öldürdüler haberi var. Suikast parasını dağıtan albaylar var. Hayır hayır o adam konuşuyor ama ben öldürdüm diyen albay, aynı albay aslında ama evet. var. Yo hayır ben öldürülmedim buradayım diye cevap veren itirafçı Aygan var falan. Toplu mezarlar var, Ak Tütü'nde kirli savaş silahları çıktı. genel Genelkurmay kabul etti evet o silahlar benim üzerindeki seri numaraları falan Arap seri numaraları. Yani burada Arap falan diyerek ırkçılık yapmaya çalışmıyorum. Türkiye'ye ait değil. Bayağı sonra diyecekler ki nereden gel, geldiği belli olmayan silah. Gizli modeli. Jandarma buldu diye haber var. 78 kelle aldım diyen bir mahkemede konuşan biri var. Ve mezarda tek başına diye Hizbullah'ın 11 yıl önce öldürülen liderinin anılması var. Böyle bir durum. Açık kaste. Yeah. <laughs> Temptations grubundan Ain't Too Proud to Beg Yani fazla öyle yalvaramayacak Kadar da Aşağılatmayacak aşağı değilim kendimi O kadar gururlu değilim Gerekirse yalvarırım diyen bir tavır Tabi aşktan bahsediyorlar Ve grubun kurucusu Kurucu elemanlarından David Ruffin'in de 70 yaşını idrak ettiği bugün Bir de Temptations grubu Tarihin en öne. Uzun ömürlü ve önemli soul, bu rhythm ve blues topluluklarından birisi sayılıyor. Onun asli elemanlarından birinden 70 yaşında. Ain't Too Proud to Beg adlı Temptations şarkısını dinledik. Evet, devam edelim şimdi. Hangi, bundan sonrası çok sempatik olmayacak. Hepsi sadece bugünkü gazetelerden. Çıkardığımız toplu, mez toplu mezarla başlayalım bence. Evet hakikaten en ağır haberlerden biri o günlük gazetesinde bugün manşet. Aynı mezarda 19 kişi diyor bölgede gün yüzüne çıkan yüzlerce toplu mezara bir yenisi daha eklendi. 97'de Dersim'de Çemişkezek'te çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren 19 PKK'nın topluca gömüldüğü ortaya çıktı diyor. Yani daha yeni Mutki'de, e, Hakkari'de Mutki'de bakılıyordu. Çıktı yani çıktı, kemikler çıktı. çöplükten çıktı. Diğer İshbar kemikler üzerine. aranıyor, diğer tarafları kazanıyor. Evet başkası da Ve oradan da çıktı, çıkacak diye haberler vardı. Mezarlar geçen hafta Mutki Jandarma Karakolu'nun çöplüğünde yapılmıştı kazılarda. 12 kişinin kemikleri bulundu. Bu sefer de Mutki Jandarma Karakolu bahçesinde kazı çalışmaları yapmış, yapılacakmış. Yani hı hı. bu normal bir sesle, tonla okuduğumuz. Jandarma dediğimiz aslında halkın güvenliğini sağlamak üzere kamu tarafından görevlendirilmiş birimlerden biri. Yani devlet memurları kendi vatandaşlarını öldürüp oraya buraya bahçe, çöp. Ve burası gömüyorlar. bizim de ülkemiz değil mi? Türkiye. İşte burası. bu D bile işte zaten mevzuyu özetliyor. Önce onların ülkesi. Ayrıca bizim de ülkemiz. Ama e, değişiyor tabii hikaye. Evet. ANF e Haber Ajansı. Kendilerini vatandaşlardan daha çok vatandaş, daha eşit, daha haklı, daha daha daha daha hisseden o garip e, durum bitiyor. Yani ve çatır çatır çöküşünde seyrediyor olmak aslında hiç de fena değil bütün acısına rağmen. Yani 19 kişinin mezarı bile yoktu. En azından 19 kişinin artık mezarları olacak. Bütünce yani bir 20 kişi PKK grubuyla askerler arasında çatışma çıkmış 19'u öldürülmüş. Bütün cenazelerin bir traktöre konularak ilçe merkezi traktöre atılmışlar kasaya ardından da Akirek ya da Gözlüçeyirköy ile Çemişkezek ilçe merkezi arasında bir alanda toplu gömülmüş. Toplu mezar çok uzak bir ülkelere Afrika'ya, Asya'ya, Kamboçya'ya filan ait diye düşünürdü insan. Ama değil. Çok sayıda çıkıyor. Yani ha, aynı mezarda 19 kişi başlıklı haber. Kalp ağrısı verici nitelikte evet bölge halkının da mezarın yerini bildiğini söylemişler tek sağ kurtulan tek kişi PKK'lı Perver Dersim olayı anlatmış. Onun da sağlık durumunu insan düşünmeden edemiyor tabii. Kimlik bilgilerini de vermiş toplu mezara gömülen PKK'lılar merak edenler bugünkü günlük gazetesinden detayını okuyabilir ya da ANF'deki haberden. Bu böyle. Bir başka Ölümcül Haber de bugün gazetesinde var. Malatya katliamından bahsediyoruz. Yani katliamlar, toplu mezarlar ve bunların daha da kötüsü doğrudan devletle, kamuyla yani e, korumakla yükümlü ve bununla üstüne üstlük para alan. Hani para kısmı burada çok daha küçük kalıyor ama e, korumakla yükümlü olup bunun içinde zaten para aldıkları insanları öldüren ya da öldürten hikayelerden bahsediyoruz. E, Bugünkü de bir o kadar çarpıcı dün bir, bir kısmını vermiştik bir Ermeni vardı diye bir adet kitap e, çıkıyor bugünün Ankara temsilcisi yazdı İşte Adem Yavuz Arslan onun iddiaları var kitabında daha önce ortaya çıkmamış olan bazı istihbarat bilgi daha doğrusu ortaya çıkmamış dediğim yine mahkeme kayıtlarında olup e, henüz şu ana kadar pek öyle gün yüzü görmemiş olan kısmının da dahil olduğu e, şöyle bir teori anlatıyordu e, televizyonda izleme şansım oldu Kitabıyla ilgili ee, aslında 2000'lerin e, başından neredeyse itibaren gittikçe zaten bir hikayenin devreye sokulduğunu ve bu hikayenin temeline Türkiye'deki azınlıkları e, oturtarak bunun üzerinden bir nefret e, oluşturmaya çalıştıklarını anlatıyor. Devletin bunun baya planlı olduğunu, e, önce haberlerle ortamın ısıtıldığını istihbarat de, deyimiyle dedi ve ardından da zaten işin... E, Eylemlere doğru aktığını Hrant Dink cinayetinin, Raip Santoro cinayetinin e, ve buna benzer başka Hristiyan, Hristiyanlara saldırıların aslında bununla çok bağlantılı olduğunu anlatıyor. Devletle. Dediğine değil. göre. Devletle ilgili değil, devlet tarafından hmm, yapılmış. Devlet... Tabii, devlet dediğimiz bir değil derin devlet herhalde burada e, gönderme yapılan şey. Ama kitabı okumadım daha bir şey diyemiyorum. E, şimdi buradaki bugün, bugün gazetesinin manşetindeki olay şu. Alay komutanı misyonerlere gözda vereceklerini söylerken akademisyen Ruhi Abat ise katliamın ardından şerefsizlere vur dedik öldürmüşler diye bağırıyordu. Akademisyen mi? Hı. Bu bir akademik çalışma çerçevesinde mi? Hayır ama biliyorsun bu ekiplerin içinde e, siviller de vardı ve e, bu sivillerin içinde akademisyenler olduğuna dair de başka, başka dava dosyaları da var. Burada bu sefer bahsettiğimiz Malatya Zirve Yayın Evi 3 kişi parçalanarak öldürülmüşlerdi. Bıçaklarla delik deşik edilerek, işkence kemik, edilerek, işkence edilerek kemik, kemiğe kadar geçirerek bıçağı. E, gizli tanık ifadesine göre, bu demin söylediklerim gizli tanığın ifadesinden, hala gizli olduğu için kim olduğunu bilmiyoruz. Jandarma Alay Komutanı Mehmet Ülger e, vahşetten önce şöyle demiş. Zirve Yayın Evi'ndeki misyonerlere gözdağı vereceğiz diyor. Ülgerle aynı ekipte olan e, Ruhiyabatsa katliamdan sonra işte demin söylediğim şeyleri söylemiş. Biz vur diyorduk, bunlar öldürdüler. Diye. Evet, yani bıçak kemiğe dayandı. Türkçedeki atasözü sözüdür, metaforik bir laf vardır. Onun etek kemiğe bürünmesinin bundan daha somut bir olayı olamaz. Gerçekten örneği. Yani. Ee, yani gerçekten ahlaksızca diyebiliriz herhalde. Ee, mesela bir diğer e, burada yazan, bugün gazetesinde yazan başka bir olayla ilgili. Ee, o da bambaşka bir durum. Askeri istihbarat personeli 24 Aralık 2010'da gidip savcılara ifade veriyor. Yeni, taptaze yani. Ve gidip diyor ki, e, bu yine gizli tanık konumunda artık bu askeri istihbarat elemanı. E, Orgeneral Hurşit Tolon'a bağlı operasyonel istihbarat biriminde çalışıyorum diyor. Türkiye Ulusal Stratejiler Harekat Dairesi'nde çalışıyorum diyor. Ve e, ardından anlatıyor, anlattıklarından biri. Konsanı emekli Tuğgeneral sözden misyonerlik konusunda doğrudan talimat aldım diyor. Misyonerler arasında sızma görevi nedeniyle bir kilisede iki yıl başpapaz olarak çalıştım diyor. Mesela yani sızmanın boyutları ve e, şekliyle mı? ilgili ne demek bilmiyorum başpapaz falan şimdi hani Hristiyan e, din adamı hiyerarısını bilmediğim için yanlış bir şey söylemeyeyim ama burada evet. yazan bu yazanı okumaktan. Yalnız e, başpapaz olarak çalışılmadığı da anlaşılıyor aslında başyazar olarak da çalışmış mı bazı yerlerde? Kendisi çalışmamış ama belki çalışanlar Baş olmuştur. Başyazarlık da öyle kullanılıyor çünkü belki. Böyle iddialar da var. Ee, yani baya işte misyonerlikle ilgili böyle şeyler e, devam eden. Ya, bir ilginç bir durum. Herhalde kitabı okuduktan sonra daha ayrı bir şey. Evet ama yani hakikaten. Peki devam edelim bölümcül şeylere. E, JITEM'in kurucusu, emekli albay Arif Doğan'ın açıklamaları var bir de hepsini ben öldürdüm diyor. 74. Vallahi Arif Doğan e, dün öyle bir ifade verdi ki Milliyet evet. gazetesindeki manşet şey. Hepsini bugünkü gazetelerden bakıyoruz zaten. Albay Doğan Sibiride jitemi anlattı. 78 kelle aldım diye. Yani bu gene bu memlekette bugün oluyor değil mi? Bu bugün yaşıyoruz Beni çimdikle Tabii bugün bugün, bugün bugün. Hiç Bugün saygın gazetelerden birinin manşeti bu. 78 kelle aldım diye konuşan bir insan var karşımızda. Emekli bir albay. Ee, Arif Doğan öyle şeyler söyledi ki işte. Yani JITEM'i ben kurdum, herkesi ben öldürdüm, bütün istihbarat birimini ben yaptım. Tek asker benim falan diye devam eden. Bana biraz şeyi düşündürttü. Hani, Orada tek asker benim. olmayan çocuklara yıkarlar ya böyle şeyler işte. Ne bileyim işte bir cinayet işlenecek ailenin en küçüğü kim 13 yaşındasın gelsen üstleneceksin gibi durumlar olur. Bu biraz da buna benziyor gibi çünkü Arif Doğan ee, Allah gecinden versin tabi ama sağlığı çok iyi bir durumda değil. Ve e, yani çok uzun yaşama ihtimali olduğunu düşünmüyor doktorlar en azından. Jitem ilgili kurulması dahil kapatılması dahil içinde yapılan bütün operasyonlar bütün işkenceler bütün kayıplar bütün kaç kişi diyor on bin kişilik benim ekibim vardı diyor. Hiçbir birbirini tanımaz falan filan. Bütün bunlar dahil. Her şeyi tek başına yapmış Arif Doğan. Öyle anlattı. Yerseniz. Bana biraz yem hissi verdi şahsen. Hani herhangi bir delil üzerinden değil. Bütün bu kadar şeyi bir kişinin yapabilmesi mantıklı gelmediğinden. Öyle düşündüm. Ama e, durum bu. Kendisi. Ama bu İstanbul'da... değil. Bunların konuşuluyor olması bile yete evet. yeterli yani. Tabii faili e, kaydırıyor olsa bile en azından eylemle ilgili artık tek bir hikayeye doğru gidiyoruz galiba. Evet bir tek bir kere e, jitem diye bir şeyin artık tartışılmadığını yani bunu nasıl karşılamak gerektiğini tabi çok zor bilebilmek e, bu Arif Doğan Aha. denen insanın açıklamalarını fakat yani bir çok kanlı bir katili anlatıyor kendisi. Çok aşağılık işler yapan bir adamı anlatıyor. Bizzat kendisi mahkemede anlatıyor bunları yani. Yani bir istihbarat geldi. 78 kelle aldım. Jitem'in arşivi bende. Kimse bulamaz. 100 kişi gruba 10 kişi gidiyordu. 10 bin kişiler ama bir 20'si bir araya gelmez. PKK'nın ölüm bölgesine giren birimdir. Orada tek asker benim falan diye konuşuyor. Sonunda Jitem'i ettik diyor. Hizbul Kontra'yı ben kurdum. Onu da ben kurdum. Onu da ben kurdum. Zaten Herkes... Jitem'i kurdum demiyor. Jitem benim diyor. Evet. Veli yani Veli Küçük'ten bahsediyor. Devrettiğim sadece jandarma istihbarat grup komutanlığıdır. Jitem benimle vardır. Diyeceksiniz sen devlet içinde devlet misin? Hayır değilim. Buyurun. Evet. Sedat Peker'e de reis derim demiş. Yani o da bir yeraltı organizasyon lideri şey... Bu arada <gülüyor> ne olduğunu da anlatıyor ki. Yani eee Gerçekten istihbaratçı ağzı ve kafa karıştırıcı ve biraz da saptırıcı. E, çünkü ortaya çıkmış olan şeylerin bir kısmını üstleniyor. Devamı ise benim açımdan en azından karışık. JITEM legal yap değil diyorlar. Genelkurmay jandarma inkar ediyor. Arif Doğan manyağı çıkmış. Kimseye yalan söylemiyorum. Demiyorum ama ben söyleyeceğimi de söylerim. JITEM kadrolu bir kuruluş değildir. Geçici süre için kurulmuş operatif istihbarat birliğidir. İstihbarat artı icraattır. Evet, ne demek hiç, bunlar? Hiç. Hiçbir anlamı yok ve hepsinin faturaları bilmem ne evet. bordroları filan çıkmıştı tabii zaten. Bunun için yani, sicil numaraları filan. Fakat daha önemli bir şey var. Şimdi bugünkü Korkunç Haberler dizisine mecburen gene 7 yaş üstü yayın yapıyoruz yani. Türkiye'de 7 yaş altı yaşanması belki de doğru değil mi? Doğru değil. Çocuk haklarından bahsettik biraz. Zaten ağır cezada yargılanan çocuk sayısını da biraz önce söyledik. Evet. Ee, geçen hafta Mutki Jandarma Karakolunun çöplüğünde bu, yapılan kazılarda 12 kişinin cesedi bulunmuştu ya. Şimdi onunla başlamıştık biz de. Yeni evet. toplu mezara. Şimdi Mutki'deki Bitlis Mutki'deki 94-98 arasında Kim görev yapmış Arif Doğan evet. Albay Arif Doğan Yani toplu mezarlarla da ilişkilendirilebiliyor. Suç duyurusunda bulunuyormuş zaten İnsan Hakları Derneği Bitlis Şubesi o dönemde Jandarma komutanlığı yapmış Emekli Albay Doğan Ve kayıplardan sorumlu olduğunu belirtmiş Tabi tek başına yapmış olması biraz güç Değil mi toplu mezarları en azından kazmak yürek için birisinin yardımına ihtiyacı olur herhalde öldürürken de. Bilmiyorum. Yani 12 kişiyi hepsini öldürüp tek başına gömüp sonra da emekli ayrılmış olabilir mi sence? Neyse bilmiyorum ben de bunu da merak da etmiyorum aslında. Ya aslında ee, yani ne kadar konuşur ne söyler ne yapar hiç fikrim yok ama... Mevzuyu bu kadar hafife ve bu kadar basite indirgemenin mümkün olmadığını biliyoruz. Yani söylediklerinin içinde bile gizli aslında bunlar. Ama e, diyecek çok fazla bir şey yok. Bu arada Abdülkadir Aygan ki e, pek çok yer gösterdi, itirafçı. Pek çok söylediği yerlerde cesetler çıktı vesaire. Devlet adına tetikçilik yaptırılan bir itirafçı Abdülkadir Aygan. E, şu anda yurt dışında yaşıyor. Mülteci. Ee, Aygan'la ilgili olarak da şey diyor kendisi Albay Doğan. biri çıkmış adamları öldürdük falan diyor böyle bir şey olamaz Abdülkadir Aygan'ı ben öldürttüm asker sivil herkes suçluyor bu adam ölü ölmüş insanı kullanıyor PKK gayet de güzel kullanıyor İsveç'te yaşıyormuş DNA testi yapılsın verilecek cezaya razıyım demiş Aygan çıkıp ben yaşıyorum İsveç'teyim ne diyorsunuz demiş eee yani garip garip biraz konuşmalar da gene Türkiye'de oluyor ve tabii, tabii. dün oluyor. Dün dün ee, 24 saat üstünden geçti ge mi geçmedi geçme mi? Geçmedi herhalde. Geçmedi herhalde. Enteresan yani. Ee, bunları biz de konuşuyoruz bu absürtiteyi de. Peki şeyi ne diyorsun? SİHA uçakları mı? Vardık mı oraya daha varamayız bile orada. Varamıyoruz vallahi ama az da zamanımız kal. Peki hızla da şeyleri geçelim. Hrant Dinki öldürme hazırlığı yapan Samast, Hayal ve Tunceli çanta dolusu parayı kim dağıtmış? Kim? Albay Öz, Trabzon Jandarma İlk Komutanı Ali Öz'ün bu gene Adem Yavuzarslan'ın Bir Ermeni Var adlı kitabında yayınlanıyor. Tabii bu Albay Öz şu anda nerede? Bilmiyorum. Hmm. Ama Samast'ın komşusu Olgun Akyüze ait olduğu Suikast silahını, mermileri de Salih Hacı Salioğlu'nun temin ettiği belirtilmiş. İş adamı bayraktar sağladı deniyor. Çok yaşa ve öz ve dinki tehdit eden emekli Tuğgeneral Küçük cinayetten birkaç ay önce çekilmiş bir fotoğrafı da var. Havuz'un kitabında şık bir şekilde fotoğraf. Yani çok ağır bir durum. Neyse onu da geçiyoruz. Bir de jandarma karargahının yanındaki hurda deposunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer almayan silahlar bölgedeki hangi faili meçhul olaylarda kullanıldığı araştırılıyormuş. Sabah neden böyle bir açıklama yaptı Genelkurmay diye bakıyordum. Genelkurmay şey demiş çünkü. Işte böyle 20 Ekim'de bulduk demiş AkTÜ'tünde Tütü'nde jandarma 19 Ekim 2010'da. Envanter dışı silah, mühimmat ve patlayıcı bulunmuştur. Hemen Ak Aktü'tün karakolunun yanında, karargan yani hurda deposunda halen bahsi geçen silahlar herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadı mı araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor demiş. Bunu neden yaptı diyordum genelkurmay. Meğerse dün tabii biz her şeye fırsat bulamamıştık ama sabah gazetesinde Faili Meçhul Cephanelik diye bir manşet haber vardı dün. Sabah onu yapınca Genelkurmay'da bugün evet bulmuştuk ama 21 Ekim'de düşün 19 Ekim'de pardon. Bulmuştuk sonra ne olmuştu? Ee, hiçbir şey yapmamıştı. Araştırıyoruz diyor işte Genelkurmay. E, tamam yani Genelkurmay zaten farkında ve soruşturma mı açmış bu konuda? Soruşturma açtığını söylemiyor ama. E, soruşturma devam etmektedir demiş evet Peki ne? Şimdi bir, çok basitçe fiziken bulunan şey şu değil mi bir tane depo gibi bir şey var deponun içinde kalashnikov milyonlarca falan değil hani 8 kalashnikov 3 bilmem ne mauser bir roket atar bir timlik silah Evet. Kalaşnikov, şarjörleri, fişekleri filan dinamit lokumları. E, Eylül'den Küçük. beri neyi araştırıyorlar o zaman? Hani çünkü bir timlik silah çıkmış. Silahların e, seri numaralarını bile ezberlersin bu kadar zamanda ki. Araştırılıyor. Değil. Peki niye daha önce açıklamamışlar bunun bulduklarını da sabah? E sabah? bulduklarını sana mı anlatacaklar şimdi? Sabah gazetesinin yayınını beklemiştik. Geçelim onu da peki. Ölümcül bir şey... Evet başka da ölümcül bir haber bitirdik mi diye gizli cephaneliği biz bulduk diyorlar. Son ölümcül haberi de okuyayım. Tahliye sonrası kayıplara karışan üyeleriyle bilinen Hizbullah ki korkunç işkencelerle insanları öldürdüğü de biliyor. Gene bu ülkede oldu onlar. Bu topraklarda oldu. Bugün konuşuyoruz şimdi ve buradayız. Veli sessizce anmışlar. Batman'daki anmaya binlerce kişinin katılması bekleniyordu ama mezarına giden bir avuç yakını dua okuyup ayrıldı diyor. Sınırsız sayıda şey var onunda. Cinayet ve işkence hesaplarına kayıtlı. Peki son olarak gelelim WikiLeaks meselesine. Ee, yani WikiLeaks meselesinden çok aslında. Türkiye, yine bu ülkede Evet yine memleketten e, hükümetin yüzümüze baka baka baya bildiğin yalan söylediğinin net bir kanıtı ortaya çıktı. Ha, ilk mi derseniz tabi değil ama yani artık ayıp diye bir şey varın yüzü de mi kızarmıyor diye devam edilebilecek şeyi e, Die Welt gazetesi ortaya çıkarttı daha doğrusu Wikileaks ortaya çıkarttı Die Welt yayınladı falan diye devam edebiliriz. Amerika'nın eski büyükelçisi, işte Wilson, Türkiye büyükelçisi, Türkiye yani. büyükelçisi şey diyor. Ya yani Türkiye'deki hükümet 2002 yılında söz konusu uçuşlara izin veriyordu diyor. 2006 yılında Şubat ayında bu izni kaldırdı. deyip şikayetleniyor. Hangi uçuşlar derseniz, şu uçuşlar, hani hatırlıyor musunuz? Türkiye'den asla geçmeyen gizli İşkence uçağı deniyor Türkçesi? Ne deniyordu? Hatırlamıyorum da Türkçesi var mıydı bile. Bilmiyorum. Rendition diyorlar. Yani evet. işkence edilmek üzere. Gizli cezaevlerine götürülen başka ülkelerden kaçırılmış insanlar. Hani bu ve vesaire kaçırılan insanlar uçaklarla kaçırılıyorlardı. CIA'in gizli işkencehane uçakları vardı. Bu uçakların çeşitli ülkelere indiğine dair Polonya, Türkiye, İtalya gibi bir sürü iddia çıkmıştı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık'tan çıkıp Türkiye asla böyle bir işe girmemiştir ve asla da girmeyecektir diye açıklama yapmıştı. Bu doğru değilmiş. Yalan. Doğru değilmiş bile değil. Yani çünkü artık evet, hani yani şey, şey denilebilecek bir durumu geçmiş gibi geliyor bana. Tam doğru değil falan. Bu bildiğin adam bile bile yüzümüze çıkıp yalan söylemiş. Tabi burada Namık'tan değil sorun olan sorun Dışişleri Bakanlığı'nın tamamı ve hatta hükümetin tamamı. Tamamen yasa dışı Tamamıyla ahlak dışı bir şeyi. Yani insanların başka ülkelerden kaçırılıp işkence edilerek uçaklara bindirilip gizlice kimisi başka bir yerlere... Kimisi kimisi çıldırıyor. Tabii. Ne olduğunu bilmiyor kimse. Zaten hukukun dışına çıkarılmasına yardımcı olmak, yardım yataklık dediğimiz evet. şey. Siyahi İncirli'ye 24 iniş yaptı. Türkiye bu izni 2006'da kaldırdı deniyor. Yani 3 sene boyunca 24 iniş yapılıyor bu... ...yasal olmayan yollarla... ...gizli işkence hapishanelerine... ...götürülüyor. Çeşitli insanların... ...el kaide zanlıları deniyor ama... ...neden yargılandıkları... ...belli değil. Neyse burada bence... ...galiba bitireceğiz. Evet. Çok yani, çıkar artıcı... Bununla ilgili hesap sorulacak peki. Yani çünkü bunun anlamı... E, ...dış bir soruşturma açılması... ...gerektiği değil mi? Yani çünkü bir tek... ...derin devlet değil derdimiz. Kafasına göre... ...er hareket sonra Arif Duan'ı yollayıp... ...ha bendim o bendim falan... Yani Dışişleri Bakanlığı da hukuksuz davranıyorsa orayı da soruşturmak ve orada ne gibi bir yapılanma varsa bunu da çıkarmak gerekir. Dışişleri zaten yapacak yapacak mı? başbakan da harekete, geçmiş, çünkü. harekete geçmiş Ahmet Altan'a dava açmış. Ha bir de o var değil mi? Hakaret davası Erdoğan'ın dava zinciri devam ediyor. Ee, i̇şte o bana hakaret etti, kalbim kırıldı, bu da bana hakaret etti, bu da kalbim kırdı falan diye. Taraf Genel yayın Yönetmeni ve başyazarı Ahmet Altan'ın kaleme aldığı Erdoğan ve Kof Kabadayılık başlıklı yazı nedeniyle hem Altan hem de gazete hakkında 50 bin liralık tazminat davası açmış, kişilik haklarına saldırı var demiş... Yani çok herkes... Tarafı canavar gören içimizdeki Amerika falan hani emperyalizm falan diyen e, taife tarafından nasıl karşılanacak diye düşündüm sonra buldum yani asla normal diyecek tabii zeytinyağı asla suyun altında kalmayacağı için e, ya ya bak yandaş oldun ne oldu biz bu adamın ne olduğunu söylemiştik gibi cevap alabilir evet. ya da e, işte şimdi tabii çıkar çatışmasına girdiler falan gibi böyle daha makro daha sisli bir şey de bence güzel gidebilir. Olacaktır hepsi fakat şey yazmış kendisi Hz. Muhammed'in çok sevdiğim bir lafı var utanmadıktan sonra dilediğini yap demiş başbakana tavsiyem bu lafı yazdırıp başucuna asması ama önemli olan benle ilgili ne yaptığı değil sayısını bilmediğim kadar çok davaya gidip geliyorum benim hayatım böyle geçti bir fazla bir eksik fark etmez generallerin açtığı davaların yanına başbakanın açtığı davayı da koyarlar ona da giderim demiş. Açık Gazete Ahmet İnselle Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, sayende Tunus meselesini ilk kapsayan yayın organlarından biri olduk. Ondan sonra da buraya kadar hızlı geldi çok beklenmedi. İstersen bir, birkaç kelimeyle ondan bahsedelim sonra Başbakanın ve hükümetin AKP'nin milliyetçi muhafazakar eğilimleri üzerinde biraz daha etraflıca durabiliriz. Evet Tunus'taki gelişmelerle ilgili biraz daha <gülüyor> nasıl olduğuyla ilgili Binel'in bu aniden çöküşü, kaçışı, ailesinin kaçışı ilgili o bir iki günlük kritik dönemdeki Cuma günü ve Cumartesi günkü günü gelişmelerle ilgili biraz daha detaya sahibiz şimdi geçen hafta birçok kişi açık radyoda Tunus konusunu işlerken altını çizmişti Tunus'ta ordu zayıftır 35 bin kişilik bir ordusu var Tunus'un ve ordunun e, siyasete e, müdahale etme, siyasette aktar olma geleneği yok. Bu Burgiba'dan e, kalan e, bir e, gelenek. Böyle bir e, profesyonel ve zayıf bir ordu. E, bu ordunun e, e, ki kişi e, 2001 veya 2002 yılında... Birçok yüksek rütbeli subayın, generalin, genelkurmay başkanın içinde bulunduğu bir uçak kazasında ölmelerinden, yani birlikte bir yere giderken yaşadıkları uçak kazasında ölmelerinden sonra atanmış olan bir genelkurmay başkanı ve bu genelkurmay başkanı Binali'nin çağrısına yani ordunun göstericilere karşı polisin yanında bastırma eylemlerine girme çağrısına cevap vermiyor, yanıt vermiyor biliyorsunuz görevden alınıyor. Fakat yerine gelen istihbarat, askeri istihbarattan gelen kişi de benzer bir tavır sürdürüyor. Ve cuma günü öğlene kadar Binali'nin kaçma niyetinin olmadığını görüyoruz. Çünkü bir gün önce verdiği, hazırladığı o detaylı... İşte 300 bin iş yaratacağız 2004'ten, 2014'te artık yeniden aday olmayacağım e, gibi 8-9 maddelik e, reform demeyelim ama önerilerinin e, arkasından bir ikinci e, deklarasyon hazırlarken ordu kendisini korumayacağını e, ve ülkeyi terk etmesi gerektiğini e, dolaylı biçimde ifade ediyor. Dolaylı veya dolaysız. Ee, ama bu ordunun... E, darbeci olduğu anlamına gelmiyor. Bunu hemen karıştırmayalım... Darbeyi örgütleyen ordu değil. E, darbeyi örgütlü darbe yok aslında. Çünkü bu, bunu da özellikle vurgulamak lazım. Ortada bir darbe yok. Darbe yani, yok, evet. Chavushesku, e, ile karşılaştırma yapılıyor. Tam öyle değil. E, çünkü Çauşescu ile ilgili bir e, saray içi darbe olduğunu biliyoruz ve onlar. O Çavuşesku'yu devirip de saray içi darbeyi yapanlar Çavuşesku'yu kaçtığı yerde yakalayıp işte o göstermelik bir mahkemede hatırlayacaksınız anında yargılayıp infaz etmişlerdi. Evet. Bunun Burada bir halk mahkemesi deyip infaz ettiler. Evet yani çok ayıp bir, yani insanlık açısından utanç verici. Çavuşesku ve karısı da insanlık açısından utanç verici insanlardı ama o mahkeme de insanlık açısından utanç vericiydi. Evet Roma yani Sovyet dönemindeki Geleneklerin devamıydı. Evet ondan bahsediyoruz. Romanya'daki komünist rejimden bahsediyoruz. 89'daki çöküşü. Evet bilmeyenler için. Evet, Romanya'daki komünist için. rejimin 89'da çö çö çö çö çö çöküşüyle ilgili Çavuşescu ve karısı Elena'nın e bir Romanya dışına kaçmak isterken yakalandılar. E burada böyle bir darbe yok. Burada e rejimin ee, çevresinde oluşmuş olan e, İttifan e, Çökmesi söz konusu Yani tam bir içe doğru patlama Diyebiliriz ya buna yani Bir gökdelen var Çok ihtişamlı e, Çok güçlü Dokunulmaz e, Yıkılmaz o 9 derecelik depreme dayanır Falan gibi gözüküyor herkese Ve o böyle aynı zamanda nefret neftesi ama dokunulmaz Ve Birden bakıyorsunuz ki Bunun temelleri o kadar çürük ki Biraz etraf sallanmaya başladığı zaman olduğu gibi çöküyor evet. bu, bu biraz ona benziyor Direnen kim var derseniz var bir çevre Ve pazartesiye kadar hatta, Evet pazartesiye kadar Yer yer çatışma olduğunu Bazı yerlerde kaos yaratma yönelik girişimler olduğunu Aktarıyor gözlemciler bunu yapanlar Binel'in Milis adı verilen polis teşkilatının o bahsetmiştik. 3000-4000 kişilik özel polis teşkilatı. Bunlar direniyorlar. Çünkü bunların gidecek bir yerleri yok. Tunus dışında. Ve halkın gazabından, yeni hükümetin onlardan hesap sormasından korktukları için direniyorlar. Başka bir şey için direndiklerini söyleyemeyiz. Yani kalkıp şey söylüyorlar efendim işte Binali gelir bilenin geri gelmesini sağlayacak ...kaos ortamını yaratmak için ben o kadar e, örgütlü bir deniş oldu e, kanatı edinmedim daha çok kendini savunmak üzere artık e, e, sonuna kadar işte o, o irrasyonel bir şekilde diyelim veya durumun ne olduğunu bilmediği için belki iki gün sonra olay değişir işte iki gün dayanırsak olay değişir diyerek bir savunma var. E, ordu'nun bundan sonraki dönemde iki tane şey, e, iki tane sorun var. E, pardon, üç tane sorun var. Birincisi e, iki ay sonra seçimlerin yapılacağı ilan edildi. Seçimlere hangi partilerin gireceğine e, karar ve yani, pardon, seçimlere bütün partilerin girmesine izin verilecek mi? Örneğin e, Tunus Komünist Partisi e, yasak partiydi, e, onu e, legalleştirecekler mi? İlegal olmasını kabul edecekler mi? Ee, İslamcı Parti, e, Uyanış Partisi, e, yanılmıyorsam adı Uyanış, e, Nahda Partisi'nin e, seçimlere katılmasına izin verecekler mi? Bu birinci soru. İkincisi, şu anda tabii ki hükümet e, ve Cumhurbaşkanı Binali'nin yakın çevresinden oluşuyor. Bakanlığa üç tane muhalefetten ...üç kişinin girmesini önerilmiş. Ve en temel dört bakanlığı... ...zaten en işe yarar şeyleri... ...savunmayı, iç işleri, dış işleri... ...ve maliyeyi... ...eski bu çevreler elinde tutmuş zaten... ...yani hiçbir değişiklik yok. Evet, e, yani şöyle bir şey diyebiliriz... ...iki aylık bir seçim olacağı için... ...zaten başka türlü... E, ...bir e, cunta da yok ortada... ...bineli gitti... ...var olan hükümet... işte e, Başbakanı yeniden meclis başkanı vekaleten cumhurbaşkanına geçince başbakanı da görevine devam edince bir milli birlik hükümeti oluşturması için görevlendirdi. Yani bir e, bin Ali ve ailesine yönelik e, suçlamalarla bu işi temizleme amacı var şu aşamada. Yani işin etrafına bir emniyet çemberini bin Ali ve karısının ailesiyle sınırlamak ve bunun dışına Suçlamaların, eski rejimle ilgili yargılamaların, değerlendirmelerin, eleştirmelerin, hesap sormaların daha dışına taşmaması endişesi var. Bu e, doğal bir e, endişe. Çünkü evet. yöneten kişiler dediğim gibi e, başka bir junta e, tarafından devrilmediler. İş çöktü ve e, var olan yöneticiler e, olaya el koydular. Ee, çok vahim değil iki aylık böyle bir geçiş süreci olması. Kanlı olmamış yani kanlı oldu tabii 50 kişiye yakın kişi öldü. 50'ye yakın kişi öldü öldü sonuçta isyan e, ayaklanmalar sırasında ee, muhaliflere göre ise yüz e, 100 civarında oldu. Evet 100 için. diyorlar. Evet, 50 100 e, 52 civarında isim test edilmiş durumda. E, fakat e, iki ay içinde se serbest seçimlerle yeni bir e, meclis yeni bir hükümet oluşacaksa eğer iki ay uzun bir süre değil böyle bir geçiş hükümeti açısından <gülüyor> e, kaldı ki e, Tunus'ta Binali'nin e, partisi dışında örgütlü çok başka siyasal hareket yok zaten şu aşamada yani komünist partisi falan diyoruz onlar da çok e, e, çok dar çevreler yıllardır baskılanmaktan hapse girmekten militanların hapse girmiş olmasından kaynaklanan örgüt değiller aslında isimler tabelalar bunlar ...ennahti dair olmak üzere. Bunların... ...yeniden kendini örgütlemeleri... ...veyahut... ...Cumhuriyet... ...Kongresi adlı... ...merkez sol muhalefetin... ...demokrat sol muhalefetin... ...kendini örgütlemesi... ...Tunus içinde örgütlemesi için... ...bir süreye zaman var. O bakımdan da ben çok böyle bir geçiş hükümetinin çok çok eleştirilecek bir şey olduğu kanaatinde mi? Yalnız şöyle bir şey var Tunus'ta darbeyi bir darbe olmadı bir ayaklanma oldu buna devrim de diyebiliriz bir cephesiyle evet. hani meşhur Fransız kralına devrim öncesinde ne oldu ayaklanma mı var diye soruyor Kralı Başbakanına veya oradaki danışmanına hayır sir, bu ayaklanma değil bu bir şeydir devrimdir evet, evet. diyor. Bu böyle bir devrim, iktidarı deviren anlamında devrim. Evet. Bilmiyorum. Düzeni değiştirecek güce sahip mi bunu zaman içinde göreceğiz. Fakat sokağın devrimi olması. Tabii önümüzdeki dönemde Tunus'ta ki siyasal-sosyal yapıyı, ilişkileri çok etkileyecektir. Çünkü burada bir partinin, bir önder kadronun, bir mücahit ordusunun, bir ülkeyi kurtaracak halasker zabitanlar grubunun, bunu Cezayir örneğini falan vererek söylüyorum, sahipleneceği bir değişim yaşanmadı sahibi olmayan, sahibi soyut, sahibi halk, sahibi halk sokak olan, evet. olan bir değişim yaşandı. Evet. Bu, bu önemli bir değişim. Çok önemli. Yani pek çok yere de örnek olabilir dolayısıyla da. Her yerde böyle ol, olmayabilir. Bunun bir aynı zamanda güçsüzlükten kaynaklanan bir güç olduğunu da söylememiz lazım. Evet. Ee, dolayısıyla önümüzdeki e, şu anda e, sokak, ee, Binali gitti e, çanta taşıyıcıları iktidarda diye e, homurdanıyor. Evet. Diktatör gitti. Diktatörlük hala duruyor diyorlar tabii. Evet. <gülüyor> evet. E, kısmen doğru bu, bu baskı seçimlere kadar devam edecek. Hatta bazı e, sokaktaki bazı e, Kişiler açıkça Binel'in partisi de yasaklansın diyorlar. Bu şu anlama gelir. Şu anda hükümetteki bakanların %85-90'ının üye olduğu partinin yasaklanması demek bu. Bu gerçekleşmesi pek kolay olmayan, gerçekçi olmayan bir talep. Ama en azından o sokağın artık siyasetteki baskısını ve bir kurucu, özne olma vasfını ele geçirdiğinin göstergesi. Evet. Bir de tabii çok kuvvetli bir meşruiyet talebi var yani. Çok güçlü meşruiyet talebi var. O bakımdan ben iki ay iki ay içindeki seçimlerin eğer serbest olursa, eğer şu partiler bu partiler engellenmezse ve adil bir seçim sistemi getirilirse, Tunus açısından önemli olacağının ve bir gerçek demokratik dönüşüm anı. Geçiş süreci itibariyle de yani o halkın e, kendisinin bir kişiye bir ves, vasi güce teslim olmadan gerçekleştirdiğinden e, kıvanç duyacağı ve uzun bir dönem referans noktasının bu olacağı, meşruiyet noktasının bu olacağı bir demokratik rejim kurulabilir. Evet yani merak Ama bunu tabi Bu, bu ipotez. Bunun e, kısa, e, kısa vadede İktisadi bir çalkantı çerçevesinde Tunus'un bir kaosa sürüklenmesi ve kaos çerçevesinde de bir yeni diktatöre kendini teslim etmesi de mümkün. Ama şu anda bunun olma olasılığını öbür hipotezden çok daha zayıf olduğunu evet, söyleyebilirim. Galip ihtimal pozitif yönde. Öyle gözüküyor. Evet. Öyle gözüküyor. Yani eğer Kaddafi falan işe karışıp da. Tunus'un böyle bir demokratikleşmesinin kendisi açısından bir risk taşıdığı kanaatine sahip olmazsa çünkü Libya'nın bölgede ciddi etkileme ve yönlendirme hatta müdahil olma gücü var. Bu anlamda Libya'nın tavrı, Kaddafi'nin Tunus'taki gelişmelere karşı tavrı biraz belirleyici. Kendisi açısından tehdit olarak algılayacağı gelişmeleri bir biçimde sabote etmeye kalkabilir. Evet bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz tabii. Evet. Birlikte. evet. Öte yandan peki bir de bu senin özellikle Radikal 2'de kaleme aldığın bir genel dönüşümden bahsetmek mümkün yani gerek Başbakan Erdoğan'ın kendi söyleminden ve zihniyetinden hem de aynı zamanda AKP'nin ve genel olarak hükümetinde böyle bir milliyetçi, muhafazakar, sağ, e, hatta zaman zaman da faşizan eğilimler göstermesi. Hamasi. AKP ve Tayyip Erdoğan e, her zaman, e, bunu ta 2002'den beri e, söylediğimiz e, bir olgu, e, Türkiye'nin Yeni dönemlerdeki e, otantik e, burjuvazisini temsil ediyorlardı. Otantik derken e, Anadolu e, e, kökenli, toplum kökenli bir e, e, burjuvaziyi temsil ediyorlar. Bu burjuvazinin e, kaynakları bir e, muhafazakarlık. Bu muhafazakarlık Türkiye topraklarında tabii ki Müslümanlıktan Muhafazakarlık genellikle dinden de beslenir. Her yerde muhafazakarlar dindar olmayabilirler ama muhafazakarlık dinden de beslenir. Bir muhafazakarlık. Bunun yanında sadece sözde kalan bir iman değil, ameli de yerine getiren bir dindarlık. Ve sağcılıktı Sağcılığı da piyasa ekonomiciliği olarak tanımlayalım. Hı hı. Çünkü bu üç nitelik, muhafazakarlık, sağcılık ve e, dindarlık ayrı ayrı ele alındığında her seferinde içinde demokrat unsurlar barındırabilir. İlerici anlamında da olabilir bazı cephelerden bakıldığında. Yani bir anarko kapitalizm dediğimiz olguda ilerici anlamında söylemiyorum çok gerici de olabilir ama bir e, değişimcilik... E, toplumu alt üst etme e, yeni bir toplum kurma hülyası da olabilir. Kapitalist bir yeni toplum kurma hülyası da olabilir sağcılığın. Hı hı. E, devlet karşıtıdır. E, diğer taraftan muhafazakarlık benzer ben, bir çevrede bir liberal muhafazakarlık. İşte Edmund Burke bakalım. Muhafazakarlığın kurucu babası. E, hem Fransız devriminin kendisi açısından vahşetine, o korkunç müdahalesine karşıdır. Ama aynı zamanda özgürlüklerin e, savunucusudur. Evet, çok tutarlı bir şey var burada. Evet. evet, böyle bir muhafazakarlık. Bir de dindarlık. Dindarlık da illa sağcılık veya solculuk anlamına gelmez. Yalnız AKP bunların yanında bir de tabii... E, ee, Anap'ta olduğu gibi e, merkez soldan e, liberal çevrelerden e, insanları da devşirerek bir kitle partisi oldu. Sonuçta AKP kitle partisi. Ama bu kitle partisine e, ritmini, tınısını heyecanını e, veren e, esas unsur e, Tayyip Erdoğan ve çevresiydi. ve Esas olarak da Tayyip Erdoğan'dı ve giderek de Tayyip Erdoğan merkezli bir parti haline geldi. Yani 2003-2004'teki o daha daha e, Grup 5-6 kişinin yönlendirdiği parti olmaktan zaman içinde, Abdullah Gül'ün de Cumhurbaşkanı olmasından sonra e, Tayyip Erdoğan partisi haline geldi AKP. Evet. Bu, o zaman da şöyle bir sorun var. Tayyip Erdoğan'ın ruh haline bağımlı olarak, esas olarak e, ritmini, e, hızını, tavrını belirleyen bir parti haline geldi. Burada ikinci e, cephe biraz evvel dediğim gibi bu üç vasıf ayrı ayrı ele alındığında e, münasıran değerlendirilmesi gereken ve bunların e, hepsinin e, antidemokrat olduğunu e, söylememiz için yeterli olmayan nitelikler tek tek bakıldığında. Yalnız bunlar üçü üst üste gelip de sağcılığın, muhafazakarlığın ve dindarlığın aynı anda siyasal reflekse siyasal tavra tavrı belirleyen özellikler haline geldiği durumda baskın özellik haline geldiği durumda bu üç niteliğin karması bir baskın özellik haline geldiği durumda orada işte otoriter faşizan dedin sen biraz önce evet. faşizanlığa doğru kayan ama esas niteliği otoriter kendi doğru değerlerini, kendi ahlaki değerlerini kendisi için e, uygulamakla yetinmeyen, etrafa, topluma bu konuda ayar vermeyi kendisine görev bilen bir müdahaleci e, ve e, muhalefetten, e, eleştirilmekten e, kimse hoşlanmaz. Ama hoşlanmasını kendi gücü için bir tehlike addedip saldırganlaşan ve gücünü suistimal eden. Başbakanın yaptığı şu anda gücünü suistimal etmektir. Evet, bu oldukça önemli bir nokta tabii. Yani yani bir başbakan yapımı. bir gazeteci hakkında manevi tazminat davası açtığında, o gazeteci Ahmet Altan'dan bahsediyorum. Evet. O gazeteci kendisine e, açıkça şahsi hakarette bulunmamışsa, ki o makalede şahsi hakaret yok, ağır siyasal eleştiri var. Ve bununla ilgili kişilik hakları ile ilgili dava açtığında artık gücünü suistimal ediyor demektir. Evet yani ben şeye de baktım bu noktada ufak bir parantez açayım müsaade edersen. Buyurun. Baktım şöyle demiş avukatları bu dava Erdoğan'ın açtığı davada avukatları söz konusu köşe yazısındaki ifadelerle Altan'ın açıkça Erdoğan'ı dürüst olmamakla halkın emanetine hıyanet etmekle itham ettiği belirtiliyor ve bu ifadelerin ne anlama geldiği Halk arasındaki kullanım şekli açıklamaya gerek duyulmayacak şekilde ortadadır diyor. E, ortada <gülüyor> bu bir siyasal eleştiri. Evet. Devamına bakarsanız avukatların yazının bir e, yazının basın sorumluluğu çerçevesinde nasıl yazılması gerektiğini de anlatıyorlar. Evet, onu diyor. da anla. Daha etkin bir yazı yazabilir böylece basın. O, yaz o da ne ya Başbakan'a nasıl yazarsa yazar. <gülüyor> yani hani var ya ayar vermek. Evet. E, heykelin doğrusu ve güzeli nasıl olacağını da o bilecek. Bir eleş, kendisini nasıl eleştiri yazısı, etkin eleştiri yazısı yazılacağında o o tanımlayacak. Evet. Üstü üstü öyle yazılmadığında basının zayıflayacağını, işlevini yitireceğini evet, falan... Evet, basın güçlensin diye yapıyor. <gülüyor> basın ve toplumda zarar görmüştür demiş. Yani hakikaten şaşılacak gibi. Hakikaten şaşılacak gibi. Yani Erdoğan bu e, dava dilekçesini görüp görmediğini bilmiyorum. Büyük ihtimalle görmemiştir ama böyle bir zihniyet salgılaması var. Evet avukatlarıyla bir daha görüşmesinde fayda olabilir yani. Bence o dilekçeye bir baksın o basın tarihine değil demokrasi tarihine geçecek. Başbakan <gülüyor> e, muhalefetin e, baş yazısını mu kendisine karşı eleştiri baş kendisi yazmak istiyor e, diye geçecek e, ileride. Bu davanın sonuçlanacağını ve bu davadan Ahmet Altan'ın e, e, ceza alacağını tahmin etmiyorum. Fakat şöyle bir açmaz var. Ahmet Altan beraat ettiğinde başbakan ne diyecek? Ahmet Altan ceza alırsa başbakan ne diyecek? Evet. Yani. Yani şu anda açtığı kapı ceza alsa da ceza beraat etse de Ahmet Altan her seferinde başbakana maliyeti yüksek olacak bir e, sonuç çıkacak. İşte hani e, düşünmeden e, yapılan iş e, fevri davranış e, böyle bir şeydir ve birkaç kişiyle konuştum AKP çevresi AKP'li olmamakla beraber AKP çevresini benden daha iyi izleyebilen birkaç güvendiğim insanla konuştum. Burada bir siyasal sorundan ziyade Tayip Erdoğan'ın psikolojisiyle ilgili bir sorun olmaya başladığını söylediler. Evet dün Ali Bilge ile de benzeri bir şekilde konuşmuştuk. O da Ankara'da tıpkı dediğin gibi daha yakın evet. kesimlerle AKP'ye yakın kesimlerle de aynı izlenimi elde etmiş konuştuğu zaman. Ama bu e, maalesef sadece kişisel bir meselenin de ötesine geçiyor. İşte radyo-televizyon üst kurulunun rütüğünde mesela bu muhteşem yüzyıla ilgili kararının da çok vahim bir gerileme olduğunu düşüncesindeyim. Uyarı cezası verilmesi. Çok vahim bir gerileme ve aynı zamanda şöyle bir salgılama var. Bugün Radikal'deki yazıda onu anlatmaya çalıştım. Yani bu zihniyetin yapacağı reformlar, anayasa değişikliği, e, bana güven vermemeye evet. başladı. Aynen, Çünkü öyle. inanılmaz bir güç konsantrasyonu, güç temerküzü e, hırsıyla davranıyorlar. E, bugün Kürşat e, e, Bumi'nin Yeni Şafak'taki yazısının hiç dikkat etmediğim bir cepheye bir soruna e, dikkat et, çektiğini gördüm. Diyor ki, e, tütün ve alkol piyasası denetleme kurulunun hazırladığı tütün mavileri ve alkol ilişkinliği satışına top İlişkin e, esaslar hakkındaki yönetmelikle ilgili doğrudur, yanlıştır, eleştirelim falan filan diyor. Yalnızca esas şöyle bir sorun var diyor. Ben farkında değildim onun. E, diyor ki bu bir özel kurul diyor. Bu özel kurulun bütün üyelerini bakanlar kurula atıyor diyor. Bütün Hı. üyeleri memur konumunda. Bir tek ziraat odalarının e, e, bu özel kurul içinde diyor, sivil toplum çıkışta tek bir üye var diyor. O da ziraat odalarının sadece bir sivil toplum kuruluşu olarak değerlendiriyorsunuz. O diyor. Kurulun tamamı, bakanlık kurulun atadığı memurlardan oluşuyor. Evet, bu yani bu sirayet etme meselesi de çok önemli. Yani geçen gün e, televizyonda tesadüfen bu Aliye Kavafı e, seyrettim. Mesela bu evlendirme programlarının yasaklanma, kaldırılması evet. yolunda evet. irade beyan etti. Evet. Bu, bu nasıl bir anlayış ya? Yani e bu işte programları beğenmiyormuş. Bu tam beğenmiyormuş. E, ahlak bekçiliğidir. Evet ahlak. Ama bu ee, yetkişi bu. Efendim? Kavaf'ın işi bu, işlevi bu yani. Hani kendine bakanlık olarak, resmi olarak bir işten öte kavaf bununla uğraşıyor zaten. Başka evet. pek bir demeci yok. Evet. evet. Çeşitli ahlak işleri Ama kaldıramaz işte. bu ya, Yasaklayamaz herhangi bir şeyi. İnşallah. ...yasaklayamaması gerekir... ...yoksa buna demokrasi demeyiz yani. yani böyle bir... E, ...ahlak bekçisi... E, ...topluma ahlaki ayar verme... ...misyonunu üstüne almış... ...bir e, zihniyet... E, ...ve aynı zamanda tabii bu... bu ...bunun... E, ...tınısı, ritmi, gücü... ...Tayip Erdoğan'dan kaynaklanan bir şey. Diğerlerinde evet. potansiyel olarak var. Fakat bunu... Artık o kadar her şey Tayyip Erdoğan merkezli ki AKP içinde. Tayyip Erdoğan bunu bastırabilecek veya bunun tamamen fışkırmasını sağlayabilecek orkestra şefi. Evet, orkestra şefi. Çok doğru bence de öyle. Ee, ve kendi o ruh hali, psikolojisinin daha saldırgan, e, tamamen artık e, her şeyi kendisine yönelik tehdit. Bu tehdit de nedir? Çünkü, çünkü bakın, ben siyasette hakikaten e, rektörlük seçimlerinden sendika başkanlığına, parti başkanlığına kadar e, bu tür e, görevlerin e, sınırlı zaman içinde gerçekten sınırlı olmasının çok yararlı olduğu kanaatindeyim. Dünyanın her yerinde, bunu e, İngiltere'de de gördük, Tony Blair'de, bunu e, şeyde de gördük, e, Almanya'da da geçmişte görmüştük. E, uzun dönem iktidarda kalanlar zaman içinde iktidarın e, oyununa gelir diyelim. İktidarın o baş döndürücü e, güç e, kullanımından e, raydan çıkar. Evet. Muktedirliğin yani Lord Acton'ın söylediği değil mi? İktidar evet bozar, bozar. Mutlak iktidar mutlak bozar. bozar. Evet. Bozar. Ve bu Süreli olursa bozar. Şimdi diyeceksiniz ki Tayyip Erdoğan milletvekili seçilmeyecek. Üçüncüsü son seçimi bu. Ama, Ama Tayyip Erdoğan'ın gözüne Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı evet, evet. Bütün psikolojisini bozan şey şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ahmet Altan da onu yazdığı için dava konusu da Aynen yani olabilir. şu anda artık biz AKP'nin 2011 seçimleri endeksli e, mücadelesine şahit olmuyoruz. AKP'nin 2011'in bir ara etap olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine endeksli politikalarıyla karşı karşıyayız. Hatta şunu da söyleyeyim. Eğer 2012 seçim, 2012'de yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimleri bilmiyoruz bakın hala bilmiyoruz. 2012'de yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2011 sonrasında anayasa değişikliği falan da yapılmaz. Evet çok önemli. Bunu konuşmaya herhalde devam Daha edelim. Daha zamanımız var. var. Ama bu dolayısıyla bir İktidar hastalığıdır, güçlü iktidar hastalığıdır. Otoriter toplumlardan salgıladığı. Ben eminim 2003 yılından beri, 2004 yılından beri Tayip Erdoğan kendisine yüzüne karşı bu yaptığınız yanlıştır diyen birisiyle karşılaşmadı hayatında. Evet ve karşılaşma ihtimali de giderek azalıyor anladığım kadarıyla. Artık bundan sonra kimse kalkıp ona bir şey diyemez ama böyle bir iktidar dönmesi çevrenin de beslediği çevresinin de beslediği hele bizim bu, bu tür top, bizim tür toplumlarda e, daha e, herkesin başkan olmak istediği ve başkan olana da herkesin başkan dediği bir toplumdayız biliyorsunuz. Evet. E, böyle bir e, otoriter salgının ...güçlü olduğu toplumda... ...adamın başının dönmesi... ...çok şaşırtıcı değil. Tabi kumaşında olduğu zaman bu üç misli daha ağırdır. Evet. Peki. Çok teşekkürler Ahmet. İyi, rahmet, iyi Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Evet, Ufuk Turun'dan sonra şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuğumuz var. Nefret Suçları ve Nefret Söylemi üzerine bir kitap yayınlandı. Bunun hazırlayıcılarından Özlem Dalkıran'la Rand de ölüm yıl dönümüne bir gün kala bu çok önemli bulduğumuz konuyu, nefret suçları konusunu Özlem Dalkıran'la konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9. Aynı zamanda da açık radyo ve Açık Gazete devam ediyor saat 9.40 ve Özlem Dalkıran'la birlikteyiz. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Rant Dink Vakfı'ndan yayınlanan bir nefret suçları ve nefret söylemi kitabının da koordinatörlerinden birisin, yani bu faaliyetin. O vesileyle konuşalım biraz demiştik. Tamam. Nefret suçları konusu Türkiye'de en az bilinen ve konuşulan konulardan biri. Ruhumuza da işlemiş olan şeylerden biri. Yani Nefret suçu normal gibi geliyor bize. Tabii biz de işte son aslında iki yıldır falan nefret söylemi ve nefret suçu kavramı biraz daha görünür oldu. Konuşulmaya başlandı. Özellikle nefret suçu Kavramı e, LGBTT örgütleri tarafından ilk defasında yüksek sesle Türkiye'de söylenmeye evet. başlandı. E, eşcinsel ve transgender kişilere yönelik yapılan saldırıların nefret suçu olduğunu e, savladıkları için aslında gündeme böyle geldi. Evet. E, işte geçen senede özellikle yani 2010 yılında 2009-2010 yılında birkaç örgütte aktif olarak aslında bu işte ayrımcı değil hakaret biraz önce konuşulan işte Ahmet'le konuştuğumuz Ahmet Altan meselesine yönelik tepkiler vesaire şey yapmaya başladı işte Sosyal Değişim Derneği nefret ile ilgili bir çalışma yaptı. ranting Vakfı nefret söylemi, nefret söylemi ve etkileri üzerine bir çalışma yaptı. Arkasında da tabii şey yatıyordu yani ranting Vakfı'nın böyle bir çalışmaya girişmesinin Sebebi e, tahmin edileceği üzere Hrant e, öldüren yolda medyanın e, şahane katkısı. Evet yani dilin e, ne kadar etkili bayağı mermi gibi çalışabilen e, medyada dil konuş, Dille kelimelerle yapıldığı zaman asıl oradan. E boşuna kalem kılıçtan keskindir demiyorlar evet, işte. Evet yani. aynen öyle yani. Bu Raquel Dinkin yazdığı ön sözde de e, çok net olarak ortaya koyuyor. Yani nefret suçları ve nefret söylemi konferansında e, şeyi de düşündüm diyor kim tarafından, ne zaman, nerede ve niçin kullanıldığının da çok önemli olduğunu düşündüm. Sadece sözcükler, sözcüklerden ibarettiği nefret söylemi. Yani birkaç yıl önce dönemin Dışişleri Bakanı'nın yine bir Ermeni soykırımı yasa tasarısının Amerikan senatosundan geçmemesi mücadelesini verirken eğer bu soykırım tasarısı geçerse kamuoyunu zapt edememe durumunda kalabiliriz diye bir açıklama yaptığı zaman eşimle birlikte duyduğumuzda ne diyor ya diye Diyerek korkuyla, hayretle, şaşkınlıkla birbirimizin yüzüne bakmıştık. Aynı anda da tabii işte 6-7 Eylül'e düşüncelerimizin Sıvas katliamına, Maraş katliamına, Dersim'e ve tabii ki 1915'e gitmiş olduğunu tahmin edersiniz diyor. Sonuç ölüm ve acıdır tabii. E, tabii yani özellikle o döneme baktığımızda yani Hrant'ın öldürülmesi hemen arkasından hatırlayalım. Bir de Malatya katliamı yaşadık. Yani o dönem medyanın inanılmaz üst üste bir... Işte, Ermeniler, Ermenilere bağlı olarak Hristiyanlık, misyonerlik meselesi. Aslında bugün işte bu Ergenikon meselesine dönüp baktığında da birbirine çok örgülenen, örüntülenen şeyler bunlar. Ve medya ne yazık ki her zaman böyle bir şey halinde. Yani bunun neferin neferini oynuyor. Hatırlayın Kardak krizi meselesi. Yani olmayan bir savaşı medya çıkardı. O düşmanlık üzerinden. Yani son derece güçlü bir şey medya. Yani bunu derken de mesela... Şu, en çok tartıştığımız şeylerden biri aslında nefret söylemi tartışır, çalışırken ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüyle nefret söylemi arasındaki o ince çizgiyi nasıl belirleyeceğiz? O zaman da dönüp Avrupa Konseyi'nin şeylerine baktık. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına falan baktık. Şimdi işte Ahmet Altan'ın yaptığı şey eleştiri, siyasal eleştiri ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün sınırları dahiline giren bir şey. Yani Avrupa Konseyi diyor ki, e, özellikle siyasetçiler için, siyasetçi bu mesleğe girdiğinde herkesin gözü önünde bir iş yaptığını ve dolayısıyla da halktan ve basından özellikle çok ağır e, siyasal eleştiri almaya hazır olarak bu işe girmelidir diyor. Dolayısıyla sen gelip de bana, bana hakaret edildi. Yani... E, yaptığı icraatlar yüzünden eleştiri aldığında bunu kişisel hakaret olarak algılaması mümkün değil. Ama öte taraftan da en büyük sorumluluğu e, ifade konusunda en büyük sorumluluğu şeye yüklüyor siyasetçiye yüklüyor. Çünkü etki alanı çok büyük. Yani siyasetçinin işte e, Rakel'in Ön yazısında söylediği şey yani halkı zapt edemeyebiliriz diyen bir siyasetçi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor aslında. Tabii hemen aklıma yani Raquel Dink'in de yazdığı gibi hemen aklıma benim de bu gibi bir şeydi. 6-7 Eylül ki çocukken yani çocukluktan biraz ileri ilk gençlikte yaşadığım şeyi hatırlıyorum. Yani zapt edememek şeyi arkada böyle bir muazzam bir provokasyonu da. Potansiyel olarak elde tutmak anlamına tabii. geliyor bu tip şeyler. Bu basit bir cümle değil yani. Değil tabii yani işte şimdi ben söylesem etki alanım daha az. Evet. <gülüyor> Ama e, Tayyip Erdoğan söylediğinde ya da bir bakan söylediğinde etki alanı çok daha büyük. Gene Ahmet'in konuşmasına hani döndüğümüzde bu kadar otorite sever bir toplum olduğunda hele yani bir e, peygamber kelamına dönüşüyor siyasetçinin söylediği şey şiddeti hemen meşrulaştırıyor. Saldırıyı hemen meşrulaştırıyor. İşte bu linç meseleleri vesaire yani Kürt toplumunu düşmanlaştıran bir siyaset dili kullandığınızda o zaman sokaktaki linç şeylerine, işte o İzmir'deki kendi hani Kürtlerden alışveriş etmeyin, bunlara doğum kontrol yöntemi uygulayın vesaire diyen Buduncu, işte Türk Budun Derneği meselesi yani iyi bir örnek olarak hala dava sürdüğü için hayırlı evet. bir şey ama yani bu insanların sokakta şey yapmasına, böyle bir propaganda yapmasına da alan açıyorsun o zaman. Çünkü zaten devlet ve hükümet diyor ki... E, aylarca Taksim Meydanı'nda şurada e, Apo asılsın, hainler asılsın diye imza kampanyası evet. yapıldı. Demokratik bir hak mıdır? Evet ama hani evet mi? Hayır ismiyle, Yani de, evet. ölüm, ölüm cezasını savunmak, e, ölüm cezası benim için işte hani soğukkanlı bir cinayet meselesidir. <gülüyor> ve yani devleti katil olmaya teşvik eden bir e, şey halkı şiddete teşvik etmektir bence yani. Evet bu bu noktada aslında şey de çok bazen konjonktürel olarak da denk geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Arizona'da bu Tucson'da mesela bir evet. temsilciler meclisi üyesinin vurulması ve altı kişinin de biri saygın bir yargıç mesela orada evet. politik faaliyette bulunmaya gelmiş. Yani evet. ne diyecek temsilcileri öğrenmeye gelmiş insanların çocuğun öldürülmesine yol açan şey tam da nefret ucunun tipik tanımı yani tabii tabii. Mesela Sarah Palin ve Tea Party Tea işte Party, çay evet. partisinin şeyleri açıkça hedef gösterdiler ya yani tabii, tabii, göz yani, arpacık baya hedef. Beni vur diye şeylerle evet. dolaştılar yani insanlar. Ee, i̇şte deminden beri söylediğimiz o siyasetçi bunu yaptığında buna çok ciddi bir alan açıyor. Evet. Yani çok çok tehlikeli bir şey yani. E, o anlamda mesela bu çalışmaları yani son birkaç yıldır yapılan çalışmaları çok önemsiyorum ben. Yani hani bir tanesini biz yaptık diye değil ama önemli bulduğumuz için yaptık zaten bu çalışmayı. Yok çok önemli bir şey bu. Nefret Suçları ve Nefret Söylemi kitabı Hrant Dink Vakfı'nın yayınladı yani her eve lazım dedikleri türden bir şey. Yani... Başucu kitaplarından çünkü... Bunlar çabuk unutuluyor. Yani ben burada görünce tekrar dehşetle mesela o ya, başlıkları Leeds, yan yana koyunca çok fena United taraftarlarının gelip burada Taksim'de gözümüzün önünde güp gündüz öldürülmesine medyanın da tuzu size diye ay çok çok sokakta böyle sahada böyle diye toprağa öptürdük filan ve bu çok acı şeyler bu. inanılmaz var. bir şey. Yani bu Sosyal Değişim Derneği'nin yaptığı işte 10 yılda medyada yani medyada nefret suçları 10 yıl 10 örnekli bir çalışma yürüttü onlar da. Evet. O örneklerden biri. Yani bizim bu, biz çünkü güncel tarama yapıyorduk. Onlar geriye dönük tarama yaptılar. E, konferansta da özellikle e, bunu sundular. Yani ağırlıklı olarak bunun üzerinde konuştular. İnanılmaz bir örnek. Ve işin daha acıklısı o zamanın yani bu Star gazetesinde çıktı bu haber. Ve hani Sürmanşet Tuğ size haberi ya da Tuğ size aslında görmemiş olanlar evet. için yani e, ilginç bir haber o. İngilizce ve Türkçe okuyabiliyorsunuz. E, çok yani bir cinayetin ardından tekrar bir aymazlıkla oh çok iyi öldürdük biz bunları e, kıvamında bir dil var ve ne yazık ki o dönemin yayın yönetmeni bugün hala bir köşe yazarı olarak bu memlekette nefret söylemi suçu işlemeye devam ediyor. Yani Yılmaz, Yılmaz Özdil. Özdil. Evet. Yani değil mi? Söylemek lazım, hatırlamak evet, lazım. Öz, yok yok evet yani ifşa etmek lazım. Şu an e, hemen buradan başka bir şey atlayayım. Biz bütün yaptığımız taramaları şimdi artık e, bir koordinasyon halinde yani çok sayıda sivil toplum örgütü birlikte çalışmaya başladık bu tarama işinde. E, nefret söylemi.org. E, sitesine işte bu haberleri e, ekliyoruz. Şu an genişledi o şey e, kapsam. Ve o kadar çok mesela hani yıl e, şey var ki ifşa etmek üzerine yönlendirmeye başladık artık. Çünkü hani eskiden şey yapıyorduk. Daha gazetenin genel bir sorumluluğu altında tutuyorduk. Hala tutuyoruz ama şimdi bir protestoya dönüştürüyoruz. Yani orada koyduğumuz nefret söylemi içeren ee, bir makale varsa yazarının e-maili varsa yazarın e-mailini yoksa genel yayın yönetmeni ya da okur e, temsilcisinin e-mailini koyuyoruz ki insanlar tepkilerini doğrudan göstersin çünkü hani bir rapor yazıp da gönderdiğinizde ciddi alınmıyor ne yazık ki ama evet. doğrudan gönderildiğinde dolayısıyla ifşa etmek önemli diye düşünüyorum bu insanlara. Çok önemli tabii yani e, ben e, bunu mesela şeyde de konuşmuştuk başka bir bağlamda e, bu Yargı genellikle çok kötü işleyen örneklerle dolu o kararları veren mahkemelerin adlarını hatta hakimlerde bulunabilirse söylenmeli ki bir evet. denetim medya yoluyla kısmi bir denetim de olabilmeli. Yani bu keyfiliği her medyanın da temel şeyi bu. Halbuki olmalıyken. Halbuki medya tam tersine özellikle Hrant Dink cinayetine giden yolda çok net olarak görüldüğü gibi bu nefret söylemini adım adım ilerleterek bu hale getirmiş. Yani bu, bu kitap şeyi açıklamak lazım belki. Bu kitap üç gün süren bir konferansın sunumlarından oluşan bir kitap. Yani bizim yaptığımız çalışmayı oturup da hani uzun uzun anlatan örnekleri veren falan bir kitap değil. <gülüyor> o yüzden de dediğin gibi bir başucu kitabı olmaya haiz. Çünkü işte bu arada Kevin da rahmetle anayım burada. İçinde onda bir şeyi var. Evet. Sunumu var. Rahatsızlığı nedeniyle yani çok istemişti gelmeyi. Gelememişti. Ee, böyle hani içimden bu kitabı ona ithaf etmek geliyor. Ee, şey olarak. Or burada mesela üç tane çok önemli bulduğum araştırma var benim. Yani hani genel kavramsal çerçeve işte nefret söylemi nedir, nefret suçu nedir vesaire gibi şeylerin dışında e, işte Kemal Göktaş'ın Hrant Dink cinayetinde medyanın rolü ile ilgili evet, bir yazısı çok, var. Çok çok, çarpıcı yani, bir. Kısa ve arka arkaya okuduğunuzda işte bu kapaktaki yan yana manşetleri gördüğünde dehşete düşüyorsun. Bu bugünün manşetleri. O dönem daha da fütursuz. Ondan sonra Bülent Kutlu Türk'ün e, Malatya katliamı ve yerel gazetede nasıl o yola gidildiği yani e, o da çok önemli. O Kemal'in şeyi kitaba da dönüştüğü için daha fazla biliniyor. Evet. Ama Bülent de bir gazeteci ve işte Malatya Yeni Gün Gazetesinin sahibi ve yazarlarından biri. O da çok iyi bir çalışma yürüttü ve Malatya katliamı ile ilgili aslında şu an tek yerel gazete arşivi bulunan insan. Onun makalesi de çok önemli bence. Ve gerçekten de böyle gayet sistematik denebilecek bir biçimde. Adeta sistematik. Yani başbakan her şeye şu sıralarda bunlar organize falan diyor ya işte Galatasaray stadındaki şeylere falan. insanın aklına onu getiriyor. Yani bu asıl sistematik ve organize bir şekilde. Yani gördüğünüz zaman düpedüz. ...Malatya e, meselesinde de... ...Hrant cinayetinde... ...ve başka şeylerde de çok... ...net olarak işlenen... ...sistemli tabii bir tabii şekilde Tesadüf işlenen. değil, tesadüf yani, değil şimdi yani. Tesadüf şöyle olabilir. Ee, ben bir köşe yazarıyımdır. S senin... E, ...savunduğun fikirlere... ...ya da işte ne bileyim... ...sana gıcığımdır. Senle uğraşırım. Ama hani... ...bir kişiyimdir. Şimdi iki olaya da baktığında... E, yani Hrant Dink cinayetine de Malatya katliamına da baktığında uzun süreli bayağı hani sistemi, sistematik denebilecek ve çok e, sağdan sola bir yelpazede gazetelere baktığında bir şey var yani üstüne giden ve o zemini hazırlayan sistemli bir e, bugün, hazırlık evresi var öyle diyeyim bugün bugün gazetesinin işte e, Ankara temsilcisinin kitabı çıkıyor bir Ermeni vardı diye dün televizyonda o Bütünle sistematik olduğuna dair bir şeyler anlatıyordu. Aslında yeni belgelerle ortaya koyduk. Bu 2003'ten itibaren oluşturulan bir iklim. Bu tabii. iklimin üzerinden de aslında bu cinayetler tek tek işlendiği anlatıyordu. Ama evet. kitabı okumadığımdan... E e tabii tabii şimdi Yavuz Arslan onun da adını verelim. Geçenlerde bir e, iletişim fakültesi öğrencisi geldi vakfa. O da işte nefret söylemi üzerine çalışma yapmak istiyor. Bu da çok sevindirici tabii. Böyle bir şeyi de yaygınlaştırmış olduk. <gülüyor> Üç, bu arada üçüncü şey daldan dala atlıyorum ama o da mesela şimdi Ahmet Kaya e, nasıl öldürüldü medya tarafından onun çalışacak. Ve tabii inanılmaz gam müziğin elinde yani Ahmet Kaya'nın şirketin elinde inanılmaz bir arşivi var tabii. E, umarım oradan da iyi bir master tezi çıkacak. Yani Ahmet Kaya cinayetiyle ilgili bir master tezi çıkacak. Burada bir üçüncü şey var mesela o da çok ilginç. E, Ankara İletişim'den Eser Kökerli Ülkü Doğanay'ın hazırladığı bir çalışma o da. E, dört gazetede yani onlar da geriye dönük hazırlamıştı ama e, bizde yaptıkları sunum Hrant Dink cinayetini medya nasıl gördü? Bir de böyle bir tarafı var. Evet. O da çok enteresan. E, hani Biz mesela şey algı bizde neydi? İşte medya en sağdan en sola edepli davrandı. Ama başlığı bile bence sunumun çok iyiydi. Türkiye'nin Hrant Dink cinayetini adlandıramaması. Çünkü Hran, orada öldürülen Hrant Dink değil de e, Türk, işte memleket Türkiye'yi vurdular başlık zaten. Hı. Yani işte şeyde e, şöyle şeyler var. O, hmm. o da iyi bir Türktü. Ona Türk demek doğru olur. Yani hala böyle bir şey evet. üzerinde. İşte bu Türkiye'ye yapılmış bir şeydir gibi. Çok o da çok enteresan bir çalışmaydı. Yani. şey. Tabi burada e, bir de belki de ben de bir dördüncü şey kendimden koyayım <gülüyor> utanç verici bir durum. E, medyanın yanı sıra e, kendimi sadece koyarak buraya e, uyanamamak bütün bu mesele gelişmeyi filan sessizce izlemek üstelik de medya işi yapıyoruz sözüm ona işte burada bütün dünyaya açık bir açık gazete gibi bir program yapıp, fakat hiç fark etmeden bütün bunların olup bittiğini ama, uyanamadan ama tam da bu zaten yani nefret söylemi dediğimiz şeyin Hainliği ayrımcılığın hainliği burada ee, başkasını bilmiyoruz ki biz bu toplum olarak yani bizim gündelik yaşamımız zaten ayrımcılık üzerine kurulu, kurulu. Tabii yani, ama en çok bunun dışında kaldığı iddiasında olan bizim gibi benim kendimi evet. sadece söyledim e insanların geçerli. Tam bir ayakta Ayma. ayakta uyuması, aymazlık içinde olması. Yani bunu nasıl tamir edebilirim bilmiyorum. E, yok bunun yok, tamiri. Yok tamiri yok tabii. Tamiri yok bir ama. De, bir de evet. sanıyorum e, bizim gibi insanların şöyle bir başka aymazlığı var. İnsanların bu kadar kötücül olabileceğini idrak etmiyoruz. Yani hani bir köşe yazarı yazar. Ya Allah kahretmesin ne biçim yazmış deli midir nedir diye biz ciddiye almıyoruz ya. Yani Hı. hani. E, havada kalacak sanıyoruz o yazdığı için işte kusmuş piserif bilmem bir şeyler söylüyoruz herkesin de böyle düşüncelerini sanıyoruz ama o güne işte mahkemede ilk daha sorgusundan itibaren işte sen Hrant'ın ki nereden biliyorsun nereden tanıyorsun niye gittin bu adamı vurdun diye sorduklarında adını bile bilmiyor çünkü adamı yani Hrant'ın adını bile söyleyemiyor doğru evet. dürüz e, ben vatan hainimiz gazetelerden okudum diyor şimdi başka hiçbir lafa gerek yok. Ben gazetelerden okudum vatan hainiymiş diyor. Evet bu doğru olup olmamasının da bir önemi yok. Bunu söyleyebiliyor yani, olması. Kaynağını o, gazete olarak gösteriyor. Gösteriyor olması evet. Yani bu bir meşruiyet zemini olarak yaptığı cinayete hatta tabii, e, tabii. içine girmiş olduğu cinayete medyayı e, meşrulaştırıcı bir unsur olarak kullanabilecek tabii, var mazereti yani. var yani evet. Tabii. Doğru yani, olmayabilir bu. Belki de çok daha başka şeyler biliyordu. Önemli değil ama o söylem önemli. Orada söylediği şey önemli. Şimdi giderek de şöyle bir problem yaşıyoruz aslında bu dille ilgili. Ee, hani devlet bir yandan yok ayrımcılık kurumu, eşitlik kurumu vesaire kurmaya çalışıyor ama öte yandan işte başbakan en ağır ayrımcılığı ve nefret söylemini kullanan insanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Gazetelerde mesela eskiye nazaran daha gizil bir nefret söylemi dili kullanıyor. Yani eskiden şey işte hrant kaşıyor. Ermeniye bak kovun bunları diye çok hani ya da işte bu Tuğ size gibi Barto çıldırdı. Bunlar o yeni Bartol o yeni, yeni. o taze. O yeni. Şimdi hani bu mesela yeni çağ vesaire gibi daha marjinal dediğimiz Onları gazetelerden. Onları ayrı bir kategoriye koymak gerekiyor herhalde. Yeni çağ, akit gibi hani başka bir ekolmuş gibi geliyor bana. Şöyle bir tehlikesi var ama. Şimdi Hürriyet gazetesi, Milliyet gazetesi gibi gazetelerin kitlesine baktığımızda... Hı hı. E, ...çok geniş perspektif, yani biz de okuyoruz bu gazeteleri. E, işte hani eleştirel bir gözle de okuyoruz. Şey de top, e, böyle monoblok bir kitlesi yok. Hı hı. Ama vakit, yeni çağ bunları monoblok... Az ama öz bir kitleleri var. Yani militan gazete diye niteliyorum ben bunu. Dolayısıyla vakit Topkapı Sarayının bahçesinde içki içirecekler dediği an evet, oraya bir kitle iş. toplanıyor. Yani 15 bin satsa bile o yüzden kategorik olarak daha hani ciddi almadığımız belki e, hani tirash anlamında olsa bile o kadar riskli ki ve hala açık şey yapılıyordu yani açık nefret dili kullanılıyor. Ee, daha ana akım gazeteler e, biz sadece gazete taradık daha terbiyeli bir ayrımcılık ha, uyanıkça bence terbiyeliden e, yani çünkü yani, yanlış işte terbiyeli. da yapmıyorlar ya da tabii, bilinçaltı tabii. değil gayet bilinçli bir şey varmış gibi şeye, geliyor bana mesela orada. ben dehşete düşmüştüm taraf gazetesinin bir başlığını hatırlarsınız spor sayfası başlığına Fenerbahçe Sivas'ta katletti evet, evet. şimdi bu hangi Kademede, yani Bir haberi yazıyorsunuz o başlık atılana kadar kaç kişinin elinden geçiyor. Yani kaç kişi o başlığın öyle olduğunu görüyor. Taraf Görüncüğüm. hani bir misyonu olduğunu iddia eden bir gazete ve taraf ya da işte mesela Bahçeli ile ilgili diaspora seni kıskanır bu başlığı da unutamıyorum. Hı hı. Yani evet. var olan ön yargıyı sen tekrar tekrar şey yapıyorsun. Yani içimize o kadar işlemiş ki toplum olarak bu ayrımcı değil. Popüler ve rahat dediğimiz şeyle arada çok ince bir böyle çizgi var ve genellikle evet, yani bilek şey, kayıyor tarafını gördüm. Sivas katliamını bu kadar evet, hafifseyebilir evet. miyiz? Evet hakikaten olacak şey işte yani evet, ama bu, bu bir Freudian slip gibi bir şey yani <gülüyor> evet. Evet. bilinçaltında oluyor. Evet yani bu nefret suçları ve nefret söylemi kitabı bu konuda yapılmış çalışmaların bir sonuncusu. Evet şimdi sonuncusu bu önemli bir gelişme yani bu hakikaten biraz önce de konuştuğumuz gibi üzerinde hiç konuşulup edilmeyen bir iken şimdi hiç olmazsa bu kendi payımıza da düşen günahlarımızla da tırnak için de karşılaştığımız önemli bir şey. Bu kitabı nereden bulmak mümkün? Bitirirken onları yani başka söylemek istediğin bir şey ee, var mı? Kitabı e, Hranting Vakfı'na şey yaparlarsa kitabı bizden alabilirler. E, dağıtıyoruz yani. Ücretsiz bu kitap çünkü. Bir proje kapsamında evet, onu basılmış. Bunu söylemek istedim ee, ben de. E, kitap tükenince elimizdeki kitaplar o zaman şey yapacağız. E, bütün makaleleri tek tek nefretsoylemi.org sitesinde pdf olarak Herkesin erişimine, erişimini sağlamak için şey yapacağız e, ama hani Hrant Vakfı'na bir şekilde mesaj atarlarsa ya da telefon ederlerse elimizde kaldığı sürece çok, da, çok dağıttığımız için aslında yani böyle çok sayıda yok ama... E, yani ilgilenenler ilgilenenler evet şey yapabilir Suçları ve nefret söyleme bu kitabın adı ve içinde kupür olarak da gazetelerden alıntılanmış görsel de çok ilginç malzemeler var, kolajlar var. İnsan baktıkça asabuzdu <gülüyor> asabuzdu kendine şey, de e, şaşıyor yani. Bir şey daha aslında söyleyeyim ee, şey konusunda biz eyleme geçme konusunda biraz Yavaşız. Özellikle medyaya olan, gazeteler olan inancımız çok sarsıldığı için hani tepkimize, tepkimize bir etki göremediğimiz için tembellik ediyoruz o konuda ama nefretsöylemi.org sitesine girip okudukları bir haber, rahatsız oldukları bir haber. İlle de hani nefret söylemi sınırları içinde değil. Kadın yönelik ayrımcı dil olabilir. Yani o erkek egemen dili olabilir. Kadını aşağılayan dil olabilir. İşte AIDS... HIV pozitif ya da AIDS'li kişilerle ilgili aklınıza evet. gelebilecek her türlü ayrımcılıkla yani sizi rahatsız eden dil olarak e, haberleri neflesöylemi.org sitesinde haber bildirmek istiyorum diye bir şey var buton var. Oradan bize şey yaparlarsa bu e, gazete okuyan gazete tarayan gönüllüler kervanına katılmış olurlar ve mümkün olduğu kadar yaygınlaştırır ve ifşa etmiş oluruz bunları. Evet, böylece bitiriyoruz. O zaman Özlem çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Özlem görüştük. Yeni yayımlanmış olan Nefret Suçları ve Nefret Söylemi kitabı üzerine Hrant Vakfı'nın hazırlamış olduğu bir konferanstan kitaba dönüştürülmüştü. Çok teşekkürler. Teşekkür Peki, böylece de bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.